Oh yeah. chiikaste Kainat, bugün 4 Mart Perşembe, yıl 2010, ay 3, gün 63, Kasım 117 1431 Hicri Rebü'ylevel 18, 1425, Rumi Şubat 19 Fırtına soğuk Günün tarihi 817 yıl önce bugün 4 Mart 1193'te Selahattin Eyüp'ü ölmüştü. Yaptığı savaşlarda Suriye ve Filistin'i haçların elinden kurtarmış, Kudüs'ü almıştır. Adı doğuda olduğu kadar batıda da hürmet ve takdirle anılmaktadır. 332 yıl önce bugün 4 Mart 1678'de İtalyan keman virtüözü ve besteci Antonio Vivaldi doğmuştu. 500'e yakın konçerto yazdı, yazan Vivaldi'nin dört mevsim konçertosu Beethoven'a da Pastoral Senfoni bestelemesinde ilham kaynağı olmuştur. 85 yıl önce bugün 4 Mart 1925'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde takrir-i sükun yasası, asayiş yerleştirme yasası kabul edildi. 4 Mart 1929 yılına kadar yürürlükte kaldı. Günün malumatı. Mart ayında. Sebze bahçesi. Evvelce dikilen baklalarla enginarların dipleri çapalanır, geceleri soğuk olursa fideleri örterek korumalıdır. Bağlar ve meyve bahçesi. Şeftali kayısı erik gibi ağaçlar budanır. Fideliklerdeki ağaç fidanlarının budanmasına nihayet verilir. Ağaçların dipleri çabalanır, gübrelenir. Bağların budanmasına devam edilerek bitirilir. Taze asma çubukları dikilir. Ahır ve kümes. Koyunlar, kuzular tarlalara yayılır. Ahır ve kümesler sık sık açılır, temizlenir. Tavuklar kuluçkaya yatırılır. Bol yumurta almak için yulaf verilir. Tarlalar. Kışın bozulmuş olan toprakların üzerinden saban geçirilir. Henüz fışkıran nebatı, soğuktan korumak için üzerine fışkı çekilir. Balıklar Kefal ve levrek yumurtalı ve yağlıdır. Gelincikle barbunya'nın tavası olur. Karagöz, sargoz, iskorpit, mercan, sinarit ve diğer balıkların haşlaması yapılır. İstiridyenin en lezzetli zamanıdır. Çiçek Çiçek bahçelerinin bellenmesi bitirilir. Yollar temizlenir, çiçekler evlekleri ayrılır. Kurumuş otlar ayıklanır, hanımeli menekşe gülü, Yasemin gibi çardağı sarılan fidanlar dikilir. Henüz açılmamış güller budanarak kalem aşısı yapılır. Yemek listesi gün 63. Mantarlı et, erişte, kereviz, salata ve meyve. Büyük saatli marif takvimi. Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 ve aynı zamanda Açık Onun Açık Gazetesi açıldı Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Arturçlar birliktesiniz Günaydın, günaydın. Evet Serge Gensburg'dan Lamer Seyyez çalarak başladık ona da bir günaydın daha Dün de çalmıştık ölüm yıl dönümü 2 Mart 1991'de ölmüştü 63 yaşında Serge Gensburg ve dün sözünü etmiş fakat şey yapamamıştık, çalamamıştık e, Fransa'da büyük bir hadise yaratan Milli Marşı Regé tarzında gayet hoş bir şeyle ey ehli vatan silah başına vesaire vesaire diye sözlerle hı hı. şey yapmıştı ve <gülüyor> e, Derya de. Açık kitap için yazdı, yazıda da Serge Gensburg için diyor ki... ...Fransız milli Marşı'nın reggae yorumunu yaptığında üstüne çok geldiler. Gene bir provokasyon mu sorusunu günde yedi paket içtiği jitan sigarasından bir fırt çekip şöyle cevapladı. "Yok, neden provokasyon olsun? Reggae devrimci bir müzik. La Marseillaise de devrimci bir marş. Dansa müsait. Böyle de bir yaklaşım olabilir. Evet, bugün haberlere bakmadan önce bir de şey, şeyin yıl dönümü, kaçıncı yıl dönümü Takrir-i Sükun Kanunu'nun? Hmm, kaçıncı yıl dönümü ee, söyleyebilir miyim? 85. Evet, 85. yıl dönümü. Evet, bu <gülüyor> kabul edilişinin, kaldırılışının diye bakarsak e, 4 yıl var, 81. Evet, son derece önemli Türkiye Cumhuriyet tarihinin en önemli kanunlarından biri. Aslında takriri, sükun ve e, Cumhuriyet'in kimliğini belirledi diyor. Pazartesi konuşmaları 3 gün boyunca Taraf Gazetesi'nde tarihçi, siyaset, bilim ve tarih profesörü Mete Tunçay'la yapılan konuşmada dünkü e, bu ele alınıyordu, bu mesele de ele alınıyordu. Söyleşinin bu bölümünde takriri sükun kanunu Cumhuriyette neyin bitişidir ve neyin başlangıcıdır diye bir soru soruyordu Neşe Düzen. Tunçay da şöyle cevap veriyor. Cumhuriyetin ilanı o kadar önemli bir şey değil. 29 Ekim 1923 sembolik olarak tabii önemlidir ama Cumhuriyetin ilanının bir hafta öncesiyle bir hafta sonrası arasında hiçbir fark yoktur. Ama takrir-i sükunun 3 gün öncesiyle 3 gün sonrası arasında dehşet bir fark vardır diyor. Ne fark var? Yani bütün hayat değişiyor diyor. Çünkü Cumhuriyet'in kimliği belirleniyor. Meclistekiler kuzu gibi oluyor. Hükümet ne isterse yapıyor. Takrir-i sükun öncesinde daha özgürlükçü olan Cumhuriyet, Takrir-i Sükun Kanunu'ndan sonra diktatoriyel bir Cumhuriyet oluyor diyor. Eleştiriler yapabilen bir basın varken, gazeteciler Diyarbakır'daki İstiklal Mahkemesi'ne gönderiliyor. Hatta o sırada genç bir politikacı olan Avni Doğan'a da savcılık görevi düşmüş. Avni Doğan İçişleri Bakanı'na mektup yazmış. Türk Tarih Kurumu'nun Atatürk merkezinde buldum bu mektubu ve kitabımda da kullandım diyor. Ne yazıyor peki İstiklal Mahkemesi Savcısı Avni Doğan İçişleri Bakanı'na ne yazmış? Şunu demiş. İsmet Paşa bu adamların asılmasını, cezalandırılmasını ya gazetecilerden bahsediyor. Istiyordu ama Atatürk'ten başka bir haber geldi. Bunların affedilip işlerine dönmeleri isteniyor. Maalesef aramızdan bazıları sanıklara bunu açıkladı. Size yalvarırım diyor savcı. Yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal. Biri cumhurbaşkanı, diğeri başbakan. Ne söylerseniz onu yapacağım ben. Ve Atatürk'ün istediği oluyor. Gazeteciler özür dileme telgrafı çekiliyor, çekiyorlar. Ne hı hı. yaptıkları belli değil ama özür diliyorlar. Bizde Cumhuriyet lafı demokrasiyle birlikte düşünülür ya demiş Mete Tunçay. İşte bu doğru değildir. Cumhuriyet sadece devlet başkanlığının saltanatın babadan oğula geçmediği bir sistemdir. İyi ki Atatürk'ün çocuğu yoktu demiş. Yani şöyle bir durum var. Mesela çünkü... ...1926 yılına geldiğinde... ...bu takribe sükun var... ...29'da mı kaldırılmış? Ee, evet, bir saniye... ...yanlış söylemeyeyim... ...tabii 29'da. Evet, aslında 2 yıllığına şey yapılmış... ...ama 2 kere uzatılmış... ...hatta 4 galiba... ...yani toplam... ...ve şapka nedeniyle... ...mesela Türkiye'nin her yerinden... ...20 ila 30 kişi asılıyor... ...26'ya gelindiğinde... İzmir suikastı, Atatürk'e suikast teşebbüsü ortaya çıkarıldı. En yakın, yani Cumhuriyet'in kurucu ekibinden Kazım Karabekir ve Ali Fuat, da, Fuat Cebesoy'da dahil olmak üzere muhalefet tutuklanıyor. Mahkeme başkanı Karabekir'i serbest bıraktıran Başbakan İsmet Paşa'nın bile tutuklanmasına karar veriyor. İstiklal mahkemeleri böyle. Atatürk araya giriyor, İnönü kurtuldu. İstiklal mahkemelerinde korkunç şeyler yaşandı diyor. Neler yaşanıyor? Mesela biri bakanlık yapmış. Bu çok ilginç bir şey. Biri bakanlık yapmış. iki iddiatçı sanık. 15 yıla mahkum edilmişler. Hiçbir hukukçu, yargıç falan olmayan. İstiklal mahkemeleri yargılıyor onları. İtiraz etmişler. Biz memleketin içine sanık ve mahkum olarak çıkamayız. Mahkumiyet kararına itiraz edelim demişler. Ve sonuç ne olmuş? Bozulmuş karar. Hı hı. İtiraz üzerine yargılama yenilenmiş ve asmışlar idama mahkum olur. Halk içine çıkamayız. Bizi böyle bu karara itiraz edemeyim deyince tekrar yargılama yapıp Hı -hı. asmışlar. Bir de Sophie's choice'u hatırlıyor musun? Styron'un romanı. Sophie'nin seçimi uzak yerlerde aramamıza gerek yok bir adamın iki çocuğu asker kaçağı olarak yargılanıyormuş. İstiklal mahkemesi adama oğullarından birini idam edeceğiz. Birini de askere göndereceğiz. Hangisini istersen seç demişler. Adam bayılmış. Hukuki sayılmaz tabi herhalde bu durum değil mi? Yani hukukiydi belki o dönem bilemeyeceğim ama adil diyebilmek çok kolay değil herhalde. Hukuki diyebilmek de imkansız. Yani hukuk yok aslında Atatürk <gülüyor> dönemi yargısı içler acısı diyor zaten Mete Tunçay'dan Neşe Düzel'le söyleşilerdi evet bu takriri sükun kanunuyla ilgili böyle bir şey var mesela Atatürk'ün son zamanlarında yaverliğini yapan biri varmış hukuk. dedin de hı hı. İstanbul'da metresini öldürmüş deli raporu vermişler serbest bırakmışlar birkaç ay sonra da milletvekili seçilmiş Deli bir milletvekilimiz olmuş yani. Ya da katil ve akıllı. Seç, seç, seç, seç Aradaki be. çizgi ince nasıl olsa hani artık bu kadar uzaktan bakınca öyle miydi öyle miydi'nin çok önemi kalmıyor olay da bilir. Yani devlet, de bir hoş bir seçenek. Evet, devlet görevlilerinin hukuk dışıldığı impunity dedikleri işte bu cezalandırılamazdığı ülkelerine çok sayıda örnek veriliyor. Evet Mete Tunçay'ın bu söyleşisini internet açık radyo internet sitesinde de tarafınkinde de tabii görmeniz mümkün olabilir. Biz de aktardık. Evet şimdi günümüzün haberlerine de kısaca bakalım. Irak'ta intihar saldırıları olmuş. Korkunç. Seçimlere tam giderken Hı -hı. zaten dün de vermiştik bir haber. Seçim dönemi öncesi hep zaten üç aşağı beş yukarı yükselen bir saldırı trendi yaşanıyor Irak'ta. Bu biraz sistemin oturmamasıyla da herhalde ilgili değil mi? Yani işgal falan derken hani dengelerin tekrar oturması biraz zor bir de silahla bozulduğu için, silahla herhalde. Evet, çok devam azaldığı ediyordu. söyleniyordu ama bu doğru değil. Bir kere zaten bu Şubat ayı bir e, önceki aya göre rekor seviyede şiddetin yükseldiği, ölümlerin ve yaralanmaların, sakatlanmaların arttığı bir şeydi. Şimdi 38 kişi ölmüş. El Arabien haberi. Bakuba'da ve 48'de yaralı var. Bomba yüklü iki araç. intihar eylemcisi. Bir de çok uh, inanılmaz bir detay var. Bunu duymamıştım. Bilmiyorum sen de şimdiye kadar rastladın mı? Yaralıların ya yani patlamalar birkaç tane. Yaralıların kaldırıldı hastaneye de yaralı kılığında girmiş bir intihar bombacısı. Hı hı. Ve orada kendini patlatarak, yani bu artık ulaşılabilecek uç noktalardan biri maalesef. Ama böyle oldu. Bir tane bile intihar bombası olayı, bombacısı olayı görülmemişti. Irak'ın 2003'teki ve işgalinden önce. Yani korkunç şeyler olmuştu elbette. Çok feci bir... Devlet Saldan terörü diyebileceğimiz bir vardı ama e, çözümünün bu olmadığı bir hayli aşikar görünüyor. E, evet. Evet. Diğer haberlerde Ermeni soykırımının oylama günü bugün. Öyle mi? Bu Geleneksel o... olarak e, Türk medyasında da kutlanmaya başlandı. Yaklaşık iki gündür yoğun olarak kutlamalar yapılıyor. Yani kutlama falan derken aslında son iki yılki tavrımızı hatırlatmak belki gerekiyor açık gazetede gösterdiğimiz. Artık çıksa da bitse durumu. Yani çünkü eyvahlar olsun Fransa'da çıktı mı çıkacak mı? Almanya ne diyecek falan diye devam eden ve her yıl ABD kongresi tamam mı diyecek demeyecek mi diye devam eden bir garip tartışma. Halbuki bu ikili durumu kırmaktan bahsediyorduk değil mi sık sık. Ermenistan'la aranın düzelmesi... Ne olup bittiğine dair tartışmanın zaten kendiliğinden otomatik olarak sonlanması anlamına geliyor idi ama e, yine bu sene de pek bir adım atıldığını söylemek mümkün değil zirvelere ve e, alınan kararlara rağmen bugün temsilciler meclisi dışişleri komitesinde oylanması söz konusu bu sefer geçebilir hissi varmış geçen seferki gibi evet, bir de bu... geçerse ne oluyor? bir değişiklik olmuyor. Hayat aynen devam ediyor evet. değil mi? Peki niye bu kadar üstünde duruyorlar? Ee, yani çok uzun bir analize ihtiyacı var herhalde. Psikanalize hatta. Yani bin, eğer mevcut soykırım yasası ya da daha doğrusu mevcut soykırım sözleşmesi Terminolojisi değişmediği sürece onların aslında soykırma olarak nitelenmesi oldukça normal. Ya bunu değiştirilmesi lazım ya da böyle bir gerçeğinde olmuş olabileceğini kabul etmek durumu. Evet yani çok şey Gül Obama ile görüşmüş Cumhurbaşkanı dün gece başkan Barack Obama ile görüşmüş. Gül gayet meşgul bu sıralarda çünkü muhalefet partilerin liderleriyle de görüşüyor Artar'da. arda. İşte ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduğu belirtilmiş ve görüşmenin 1915'te yaşanan olaylara ilişkin Ermeni iddialarını içeren tasarının Amerikan, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nde ele alınmasından hemen önce gerçekleşmesi de dikkat çekti diyor haberlerde. Ama böyle bir şey. Şimdi şeyle ilgili birkaç depremle ilgili de deprem ve diğer felaketlerle ilgili haberleri de verip ondan sonra tekrar hem Türkiye'yi hem de ...Türkiye'nin komşularıyla olan ilişkilerine de dönebilirse herhalde. Ee, şeyde e, Artçı şoklarla tekrar e, sarsılıyor. Ee, güçlü Şili'de, El Cezire'nin haberinden görüyorum mesela. Konsepsiyon e, kenti zaten adam akıllı yerle bir olmuş haldeyken... Üstüne tekrar artçı sarsıntılar gelmiş ve <gülüyor> şehirdeki askerler de yerleştirilmiş olan askerler de bu çarşamba günkü sarsıntılardan sonra boşaltmak gere nasıl boşaltılacak böyle bir yerden insan zor yani anlıyor fotoğraf yanılmaz yani. Taş üstünde taş kalmamış bir görüntü. Ve tsunami'nin de kesin olarak vurduğu görülüyor. Nerede <gülüyor> Zira'da dün bakıyordum ve tam o sırada bir kadınla daha önce mülakat yapmışlardı. Orta yaşlı bir hanımla ve kayıp <gülüyor> diye ağlamaklı bir şekilde anlatıyordu torunu galiba. Ve o anda canlı yayında neredeyse bir haber geldi ve kadın bayıldı. Ölmüş olduğu haberini aldı. Beklediği hı hı. yakının. Ve bu naklen yayın, yayınlandı yani. Böyle şeyler oluyor. <gülüyor> Bir yandan da işte mesela Şili'de şey yazılar çıkmaya başlamış. Çok ilginç doğrusu. Wall Street Journal'dan Brett Stevens okurlarına şey anlatmış. Milton Friedman olmasaydı Chicago okulu binalar sağlam olmayacaktı ve Haiti gibi yerle bir olacaktı, diyor. Yani neoliberal düzen işte böyle yaptı. Her şeyi serbest piyasaya bıraktınız ve Şili kurtuldu binaları. Fakat Naomi Klein bir yazı yazmış. Bu doğru değil kesinlikle. Şili'yi Milton Friedman kurtarmadı. 1972'de kabul edilmiş. Yeni deprem yönetmeliği ve binaların hı hı. berkitilmesi. işte depreme dayanıklı binalar. Bu tabi <gülüyor> Pinochet'in darbe yapıp Amerika destekli bir darbeyle <gülüyor> 3 bin kişiyi oracıkta 30 bin kişiyi de daha sonra çeşitli biçimlerde işkencelerden geçirmesi filan. Dan bir sene önce ve bunu yapan Friedman değil Pinochet'e de değil, Salvador Allende devrilen ve ya öldürülen ya da intihar eden başkan, Marksist Şili'nin demokratik yollarla seçilmiş sosyalist başkanı. Aslında yalnız da Salvador Allende değil tabii aynı zamanda pek çok Şili'de kredi hak ediyorlar. Çünkü e, bu geniş bir tarihi var. Şili de çok onlar ciddiye almışlar bilimsel araştırmalara bakmışlar ve daha ilk kanunu yönet ciddi kanun ve yönetmedikleri 1930'da yapmışlar. Fakat üstelik de şey de önemli ciddi bir ekonomik ambargo uygulanıyormuş o sırada ee, Nixon tarafından ve Amerika hı hı. neden? Çünkü Şili kötü örnek. İyi ülkeler U ulusal, arasında değil ve hatta Nixon şey diyor kitabında vardı Naomi Klein'in Make the Economy Scream" diye bir lafı var yani Barton ekonomiyi cayır cayır Barton demiş o dönemde onun ortasında gene de bu yeni yönetmelikle standartları çok yükseltiyorlar filan ve 1990'larda da Pinochet ve Chicago çocukları çoktan iktidardan gidip demokrasi geri döndürdükten sonra da yani büyük bir yalan burada deşifre ediyor Naomi Klein aslında. 90'larda demokrasiye dönüldükten sonra e, gayet şey e, yeni kodlar getirilmiş ve o sayede hep düşündüğümüz üzerinde de konuştuğumuz şeyler var ya nasıl ders çıkarıldı diye kimin olduğu şimdi besbelli ortaya çıkıyor. Zaten Friedman'ın kendisi de Onları böyle sıkı kodlar konmasına, depreme dayanıklı binalar, yüksek standartlar konmasına karşıymış bu arada biliyor musun? Onu da Paul Krugman anlatıyor. Ne var ya kapitalizmin, kapitalist özgürlüğün önünde bir ayak bağı oluyor diye de şey yapmışlar. Friedman'ın kendisi de öyle söylemiş. İlginç yani. Evet, bayağı ilginç şeyler yaşanabiliyor. Tabii e, Tayvan'da bir e, Tayvan'da büyük bir deprem daha olmuş. <gülüyor> Kaohsiung kentinde tren servisleri e, tren hizmetleri filan durmuş. Ugandalılar da ölülerini çıkartmaya çalışıyorlar. Çok ağır bir durum var. Sel felaketi orada. En az 86'ya çıktı ölü sayısı. Ama 250 kişiden fazlası da kayıp Uganda'da Kızıl Haç böyle bildiriyor durumu. Evet haberler bunlar. Türkiye'ye dönecek olursak eğer ne görüyoruz? Türkiye'de genel anlamda aslında daha fazla tartışılan şey şu anda galiba bu anayasa değiştirilebilir mi? Değiştirilemez mi? Değiştirilirse nasıl değiştirilebilir? Referandum caiz midir? Değil midir? Falan gibi üç aşağı beş yukarı bu minvalde giden bir tartışma. Peki buradaki tartışmayı ben anlayamıyorum. Hukuk reformuna ihtiyaç olup olmadığı konusunda herhangi bir tartışma mı var? Yok o konuda bir tartışma yok. Bir reform gerekiyor. Yani anladığım kadarıyla en azından öyle gibi görünüyor. Ya Karşı olan kimse yok yani. Yok doğrudan hayır reform yok süper gidiyor her şey falan diyen yok. Ama? Aması biraz karışık işte. Yani ama e, yani şimdi bu hukuk reformu dediğimiz işin ne şekilde yapılacağı? Teknik anlamda anladığım kadarıyla bayağı bir çamurlu bir alan e, konumunda. Aslında bir yandan hani bu şunla da tartışılıyor ortak olarak. Çünkü ihtiyacın bir kısmı da bununla da bağıntılı. Anayasa değişikliği. Şimdi anayasa değişikliği geldiği anda konu olarak da bu anayasa değişikliğinin e, gerçekleşip gerçekleşemeyeceği ve gerçekleştiğinde Türkiye'nin acaba hala e, hukuk devleti olup olmayacağı tartışılıyor. Şu anki anladığım tartışma bu. Ama e, referandum kısmı ile ilgili bir miktar sıkıntı var galiba. Veya referandum şimdi yasası çıkarsa hemen referandum yapılmasına yol açabilir mi diye bir tartışma var. E, bir de görebildiğim kadarıyla şey tartışması var. ya Zaten e, bu hükümet herhangi bir şey yapmamalı. Artık gitmeli. Gitmeli. Veya erken öyle demiyorlar gidiyor. da işte erken seçime gidilsin. Gidiyorsa erken gitsin. Tabii gitmiyorsa o zaman herhalde bakacağız tekrardan durumu var. E, referendum süresi 60 güne indi diyor bu arada evet. bir haberde işte indi ama bu inmeyle ilgili CHP tarafından gelen şöyle şeyler gördüm indi evet ama bu bir yıl geçerli olmaz gibi niyesini bilmiyorum ama e, cumhurbaşkanı olabilir evet ama en az 367 lazım gibi bir şey de olabilir bu Olmayabilir bilemeyeceğim <gülüyor> süre 120 günden 60 güne inecekmiş Halk oylamasına sunulması süresi yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanacakları süre ise 40 günden 20 güne çekiliyormuş. Şimdi tabii son derece ilginç bir durum var bu şeyle de ilgili. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'la da ilgili bir haber vardı. O ne? Haşim Kılıç bir açıklama yaptı. İşte tarafların nasıl davranması gerektiğine dair vesaire aslında... Gayet de e, ilginç diyebileceğimiz bir açıklamaydı bence en azından. Bana e, düşünmek için fırsat tanıdı diyebileceğim bir açıklama oldu. E, pek çok şeyden bahsetti ama temelde iki tarafa da hani akıllı olun dedi diye bir özetleme yaparsam çok özet olur herhalde değil mi? E, ama uygun yani. Yani şey dedi çünkü. Yani Sağ CHP duyacağız. daha sakin daha şey olmalı. AKP de e, mutabakat aramalı. Falan gibi böyle devam eden bir e, durum oldu. Görebildiğim kadarıyla CHP sadece AKP ile ilgili kısımları duydu. Bunun üzerinden de TBMM'de bir tartışma oldu. Orada size de bölümler var duymuyor musunuz falan diye. E, bağırtılar, çağırtılar yaşandı. E, ama tam olarak ne oldu derseniz şu olmuş oldu. Bir kere şunu söyledi e, Kılıç. Bence o önemliydi. Anayasa Mahkemesi çözemediğiniz sorunları çözecek bir merci değildir alternatifli çözüm varsa önünü kapatır. Çünkü bizim işimiz budur dedi. Hukuken. E, Başım kılıç mı? Evet. O yüzden çözüm siyasetin işidir. Buradan çözüm beklemeyin dedi. Akla uygun geliyor. Evet. E, bunun dışında aslında eğer bir anayasa değişikliği olacaksa bunun mutabakatlı olması gerektiğini söyledi. E, bana bu da mantıklı geliyor. Çünkü anayasa değişikliği dediğimiz hakikaten yasa değişikliği gibi bir şey olmamalı. Tabi burada mutabakattan kasıt CHP, MHP, AKP mutabakatıysa e, aynı fikirde değiliz. Ondan Anlamına geliyor. Zaten herhalde birkaç yüzyıl beklememiz gerekir. E, ya yani bekleyip de sonucunu da alsak bence bu meşru sayılabilecek bir anayasa hazırlama yöntemi olmamış olur herhalde. E, bunlardan bahsettim herhalde. Yani çok daha ayrıntıya girmek mümkün ancak e, işin özü ana fikri konuşmasındaki ana noktalar bunlardı gibi. Evet, evet anayasa mahkemesi başkanı Haşim Kılıç korkum bu yargı reformu ve anayasa değişikliği de bize gelecek demiş. Evet. Ve onun ertesi gününde Baykal'ın sahneye çıktığını söylüyor. Taraf gazetesi mahkemenin başbakanı diye bir manşet atmış. Biraz yorum manşet diyebileceğimiz bir Yorum manşet gibi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri yargı siyasallaşır diyerek... ...yargı reformu ve anayasa değişikliğini... ...yüksek mahkemeye götüreceğini açıklamış. Orada bir yorum daha var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni... ...şimdiye kadar hiç geri çevirmeye ...mahkemenin kararı şimdiden belli diyor. Bunlar tabii... ...söylenebilir şeyler ama... ...söylenebilir mi hakikaten kısmı ile ilgili... ...belki de biraz daha bekleyip görmek... ...siyaseten en azından doğrusu... ...olurdu diye düşünüyorum. Neyse canım olmuş artık. Evet. Mevzunun tansiyonu yükseldikçe... ...çok hoş bir yere doğru gitmiyor aslında... Ne yapılmasını istediğine dair insanlar biraz daha talep ve talepler üzerinden tartışmayı götürürse belki daha iyi bir yere doğru gidebilir diye ümit etmek e, ekoldendir. <gülüyor> Radikal Gazetesi de bu genel, bu konudaki dağınıklığı özetleyen bir manşet kullanmış. Ne vakit referandum olur yanıt belki hiç. Yeni bir tartışma manşetinin üst başlığıydı bu iktidarın anayasa girişimi değişikliği yani. En baştan hukuki hesap hatasına takılabilir. Cumhuriyet Halk Partisi anayasa madde 67'ye bakıp Türkiye'de bir yıl referandum yapılamaz diyor. Böyle bir durum var. Ee, i̇lginç bir e, işte, Peki devamını da daha sonra veririz. Kış tatbikatı da e, yapılmış. Bir numaralı sanık tatbikatta diye de gazetesinde manşeti var. Dün Milliyet gazetesi bunu asimetrik bir olay diye e, nitelendirmişti. Fakat bundan sonra ta takibini yapmayı, yapmamayı tercih etmiş anladım. Görmüyorum çünkü. E diyecek de pek bir şey yok ki. Resmen ortada garip bir durum var. Ha, durum yapıldı, yapıldı demesi lazım. Ha, ha. Yani hala, hala yapılmakta mı? Yapıldı mı? Yapıldı. Bitti gün. mi? Hayır. Bugün baş burada gidiyor. Ha, tamam. Bir tek ilginçlik benim. Dün aklıma gelmişti fakat her şeyi de Gene bu köysel ısınmaya bağlıyor Ömer demesinler diye susmuştum ama benden çok yaşayacak birileri de söylemiş. Bir gazetede fotoğraf var. Her şey ha, radikal gazetesinde kış tatbikatı olduğu için beyaz kamuflaj kullanılıyor. Hani dün konuşmuştuk ya Hı -hı. mühendislik, karlar sıkıştırılıyor, eskimolar gibi. Her şey çok yerinde olmuş. En büyük planlı tatbikatlar arasında yalnız bir Doğal olmayan bir şey var. Bu yıl kar yok diyor. Etkinliğin karlı bölümleri Allah-u Ekber dağlarında icra edilecek. Üçüncü Ordu komutanı bir numaralı sanık Orgeneral Berk'in sorumluluğundaki tatbikatı bu ve kuvvet komutanları da izleyecek. Zaman zaman izleyen <gülüyor> başbakan ve cumhurbaşkanı yoklarmış bu sefer. Peki bir aradan sonra konuşacağız açık Miriam Makeba'dan efsanevi şarkısı Patapata'yı yeni bir yorumuyla dinledik. Public Aperie Aconacry diye bir albümden. Ve Miriam Makeba'nın da hem Güney Afrikalı şarkıcı ve çok önemli bir sivil haklar aktivisti. Kendisi 1932'de bugün doğmuştu. Hatırlanacağı üzere 2 yıl önce 10 Kasım'da. Hayata veda etmişti, ölmüştü. Onunla ilgili de programlar yapmıştık. Mama Afrika diye bilinen çok önemli bir sima. Bu arada bir küçük haber de var. Öbürlerine bağlayabiliriz bütün bu Şiliye. Haiti'de de bir toplantı yapılıyormuş. Gelecek hafta 9-10 Mart günlerinde. Miami'de ve özel askeri, paralı askerler toplantısı olacakmış. Güvenlik şirketleri, koruma şirketleri ee, ve Haiti'ye yardım toplayacaklarmış. Çok ilginç bilgiler var. Yani Blackwater'dan devralınan XE'nin yerine alan mesela Triple Canopy diye bir şirket. Mesela bir, oradaki tim liderlerinden birisi. Ya bugün birini öldürmek istiyorum çünkü yarın tatile çıkacağım falan diye konuştu. Tespit edilen insanlar var böyle. Hoş düzden durdu. mi konuşuyorlar Efendim? Düzden konuşuyorlar. Düzden yapmış. düzden. Yarın tatile çıkacağım. Birilerini öldürmem lazım. Birini öldürmem lazım diye yanlış da şey yapmayayım. Obarsan. Bu bayağı hani profesyonelleşme. Tabii durumu. tabii tamamen öyle yani. Sekiz hani saat işkence yapıyorum günde işte günde dört kişi öldürmem lazım. Kotam var falan gibi bir şey herhalde. İşte onlar şimdi gidiyormuş Haiti'ye güvenliği ve deprem sonrası Haiti'de insan haklarının korunmasından bu, bu insanlar sorumlu olacakmış. Hayırlısı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ben de. Ee, İsrail'de de ilginç bir şey olmuş. Bir <gülüyor> Facebook'un ilginç bir kullanımı var. y gördüğüm bir haber. Bir asker sor, bu sosyal paylaşım sitelerinden en önemlilerinden biri olan Facebook'ta Judea ve Samaria tümeni. Not, not, onların Türkçesini bilmiyoruz. Hı -hı. Ee, Ama bunlar bildiğim kadarıyla bölge. Bölge evet. O bölgede bir operasyon yapacaklarmış işte. Filistinler üzerinde. Fakat Konuşmuş şey yapmış yani ne zaman Filistin şeyine köyüne baskın yapılacağı neler yapılacağı filan konusunda Facebook'ta arkadaşlarına yazınca durdurulmuş operasyonun güvenliği zedelendiği için de asker cezalandırılmış. Ama on gün bir şey fazla üzülmeye. Yok yani zaten öyle büyük çaplı bir operasyondan neyse ki bahsetmiyorlar ee, yani çünkü oradaki o işte e, sekiz perde komedi devam ediyor. Yapılmış zaten operasyon birkaç gün erteyen evet, evet, başarıyla. Tutuklama evet. operasyonuna çıkılacakmış. E, nerede ve ne zaman yapılacağını Facebook'tan arkadaşlarına söylemiş bu asker. Bu şekilde bir durum olmuş. Bu arada da e, tekrardan barış görüşmeleri başlıyor. E, Mahmut Abbas'ın bayağı bir e, üzerine basıldı bu konuda. Tamam iyi niyetimizi göstermek için masaya dönüyoruz falan denildi. Bakalım çok ümitliyiz bu sefer masada. Evet, Ali yani da yargılanması söz konusuymuş. Nerede? İsrail'de. Öyle mi? Evet, bayağı yani, polis sorgusu yapılıyor. Çok karışık, işlere karıştığı gerekçesiyle ama o da herhalde düzelir. Yani yolsuzluk da değil sadece, başka suçlar da var söz konusu. Hakkımdaki iddialar gerçek çıkarsa İstifa ederim diye herkesi korkutmuş. Nihbarman. Hükümeti en azından korkuttuğu kesin. Çünkü kilit bir noktadalar hükümette. <gülüyor> evet. Sürekli koalisyon hükümetlerinin olduğu bir yer İsrail ama son dönemde gittikçe bu tip işte faşizan eğilimli partilerin daha da fazla kuvvetli yer tuttuğu bir süreç yaşıyorlar. İki saat sürmüş hükümetler. Bu arada neydi suçlama onu hatırlamıyorum aradım bulamadım şimdi önemli ya, değil aslında şu an ben de ona bakıyorum ama yolsuzluk iddiaları yani Hı? temelde sıkıntı yolsuzluk Ehud Olmert'in yolsuzluk davası ne oldu? galiba devam ediyor hala yani çünkü bitti e gibi bir haber çıkmadı bu arada orada şey olmuyor mu peki hani hukuk devleti pörtlüyor mu eyvahlar olsun siyasete bilmem ne oluyor mu yani bütün bu eleştirilerimizin <gülüyor> yanında İsrail'e belki şunu da söylemek lazım ee, İsrail Dışişleri Bakanı şu anda Liberman ve e, savcılık çağırıp 2 saat sorguluyor ve önümüzdeki haftalarda karar vereceğiz diyor öyle bir gün 3 gün falanı yok ee, yani hızlı bir karar vermesi için anladığım kadarıyla baskı da yok. Evet şimdi tabii iyiydi öldürelim ve hakkını verelim. verelim. Hakikaten bu tarafıyla da tamamen işleyen bir demokrasi var yani takdirist rükun kanunu gibi bir şey uygulamayı düşünmüyorlar anladığım kadarıyla orada ya da hani kimler sorgulanabilir kimler yargılanabilir yok bazıları yargılanamaz memlekete hizmet edirler falan gibi bir durum olmadığı gibi emekli muvazzaf kara bütün para politikacılar yargılanabiliyor çoğuldu. öyle mi hmm. e kendisi bir miktar zaten, zaten bar işlerinin işlerinin bar fedaisiydi ya yani, yani bar mafyasının önemli adamlarından Hı -hı. biri basit bir koruma değil tabii, tabii. Evet, yani Beyaz Rusya'da olmuş üstelik. Karışık bir iş, ee, bir iş. Çok karışık bir iş değil çünkü partisi de zaten, e, Evimiz İsrail Partisi. Genellikle de bu tip isimler biliyorsunuz e, böyle de gariplikler içerirler. Evrim... Rus Göçmenlerin Partisi aslında. 90 sonrası e, Sovyetlerin yıkılmasından sonra Rusya'dan. işte Evrimi İsrail bu yövdi politikası Rus, sonra İsrail filan gibi isimleri var değil mi? Temelde aslında... Aynen öyle Rusya'dan ve eski Sovyetlerden yaklaşık 1-1,5 milyon kadar e, Rus vatandaşı o zamanki SSCB vatandaşı olan insan hızla İsrail'e göçtü ve e, bir blok halinde kaldılar. Çünkü neredeyse nüfusun %10'unu 15'ini 20'sini evet, oluşturur evet. hale geldiler bir anda. Ve güçleri de artık aktör oldular yani. Evet aktör ha. oldular. Bu Şimdi... da başka zaten harika olan dengeleri e, pek pek daha güzel bir hale getirdi. Evet. bu arada şey de ilginç tabi Karaciç, eski Bosna Sırp lideri hı hı. 8 bin Bosnalı erkeği çocuk çocuklara dahil olmak üzere katletmesi de dahil Srebrenitsa'daki 95 katliamı savaş suçları ve iki ayrı soykırım suçlamasından yargılanıyordu başta hepsini reddetmiş savunmasını kendi yapıyor ve kendisi hem psikiyatr hem de şair Aynı zamanda e, şey demiş tamamen hayal ürünü bu Srebrenica demiş. Olma. Hakikaten mi? Evet aynen böyle e, Video kayıtları falan da çıkmıştı ama. Kemikler falan da çıktı evet. ama mühim değil. Yani bizim yaptığımız herhalde hayal ürünü demesi yani bilmiyorum diyor herhalde. Duymadım falan. Benle bağlantısı yok. Tamamen hayal ürünü olan başka bir şey de söyleyeyim mi? E, varsa lütfen. Diyarbakır'da 8 kişinin öldürülmesiyle ilgili bir davada yargılanan 3 itirafçının gerçek kimlik kayıtları 92 ile 95 yılları arasındaki 3 yıllık dönemde silinmiş. Nasıl silinmiş? Yok olmuş, hayal olmuş. Yani jitam timi hayal hayalet timi olmuş. Olmamış böyle bir şey yani. Peki ee, yanlışlıkla olmuş değil mi ama? Detaya bakmadım artık. Bugün hayalet haberleriyle e, meşgul oluyoruz biraz. Ayrıca Çiçek de ısrar etmiş. Dursun Çiçek de albay. AKP ve Gülen'i bitirme planı diye adlandırılıyor. Hı hı. Ya da şeriatı önleme miydi? Onun altında işte ıslak kuru imza meselesi. İrtica ile mücadele planı. İrtica ile mücadele eylem planı. Ha, ha, pardon. E, tamam. E, birlikte bulduk şeyi. Onun altında ıslak imzası bulunan Albay Dursun Çiçek bu imza benim değil demiş. Çok iyi taklit edilmiş bir imza demiş ve bugüne kadar hem askeri hem jandarma hem de adli tıpta, sivil, adli tıpta polise ait e, şeylerde, kurumlarda kendisinin şeyinin olmadığı yani o, o imzanın kendisine ait olduğu tespit edilmiş olmasına rağmen bunların hepsini reddetmiş böylece merci de kalmamış oluyor imzamın çok iyi bir taklidi demiş değil mi öyle anlaşılıyor yani bu işin içinden çıkmak da mümkün değil ama bu biraz şey gibi de yani en nihayetinde mahkeme e, son sözü bildiğim kadarıyla yani öyleyse belki bu da tartışılmalı ama şu ana kadar üzerinden konuşuyorum sanaa sormuyor değil mi yani son, sen ne diyorsun? Vallahi billahi ben yapmadım. E tamam adam hala yapmadım diyorsa yapmamıştır falan gibi bir yere varmıyor. Kanıtları değerlendiriyor, kanıtlar üzerinden ceza veriyor. E bu durumda varabilir ama. Bu kadar ısrarcı olunca... ısrarcı sanıklar kabul ediliyor mu? Bilmiyorum ben ilk defa böyle bir şey. Bu kadarını ilk defa duyuyorum. Yani üç ayrı yerden bildiğim kadarıyla. Evet Jandarma üç rapor krimi... var. Birbirini e, olunlayan. Yani daha doğrusu aynı şeyi söyleyen bu imza bu elden çıkmış diyen. Ama bir türlü demek ki olmuyor. O kağıt parçası. Peki bana niye görebiliyoruz biz? Yani çünkü ben herhangi bir davada sanık olsam bence ünlü de olsam tabii. Hani çıkıyor olmasının sebebi en nihayetinde ismin dikkat çekiyor olması ama e, vallahi bile ben yapmadımı 3 e, rapordan sonra büyük ihtimalle gazeteleri çıkartamazmışım gibi geliyor. Yani bana öyle geliyor kısmısı burası. Yani sen şimdi bir hadi kıskançlık demeyeyim ama hafif bir haset için demişsin. Hafif evet. Açıkçası yani niye bana yok da durumu. Ee, insan kırılmıyor mu hafiften ama? Bana o, mı oluyor? O, volkanda hiç öyle bir şey yok mesela. Yok vallahi ama yani işte mesela şey gibi bu. Hani e, bende de panik atak olabilirdi. Bileydi, keyifli keyifli sakalını kaşamakla meşgul. Yani gözaltına alınsam e, sanırım hücreye koyarlardı kısımı gibi ya da... E, ...işte bir suçtan yargılanıyorsan... ...kelepçeleniyor musun, kelepçelenmiyor musun... ...bunun kuralları ne falan... ...biraz böyle galiba... E, ...durumun garip garip kişiden kişiye... ...değişmediğini söyleyeyim ama pek de... ...değişmediği bir durumu yaşamıyormuşuz gibi... ...hissetmekten dolayı olabilir benim bu durumu... ...evet yani... hakikaten başka bir merci bilemiyorum ben... ...yani genel kurmayın da... ...açıklaması oldu... ...Yırtıcayla Mücadele Eylem Planı'nın gerçek olduğunu doğrulayacak bazı deliller elde edildiğini söyledi. E, jandarma, kriminal laboratuvarı da böyle bir şey söyledi. Askeri savcılık da gerçek demişti. Adli tıp da deyince artık bilemiyorum. Başka bir merci kalmadı ama kendisinin sözüne itibar edilmesi de bir yol olabilir bunun tabii. Ya yani şey içinden çıkılamıyorsa soralım ne diyor? Tabii bu da bir yol hakikaten. Evet, Çiçek'in Erzurum yolunda olduğuna dair de bir haber var. Berk ve Cihaner'den sonra üç numara olarak Ergenekon soruşturması kapsamında örgüt iyiliği iddiasıyla iki kez tutuklanmış ve itiraz üzerine bırakılmıştı. Ayrı bir iddianame hazırlanacağı ve bunun da yetkisizlik kararıyla Erzurum ikinci ağır cezaya gönderileceği öğrenilmiş. Bu durumda Çiçek, Orgeneral Berk ve Başsavcı Cihaner ile birlikte yargılanacak. Böyle de bir haberimiz var. Bunu da söyleyelim. ve Bir de hukuki haberleri söylerken Erol Evcilenesi Malki cinayetinden dolayı ömür boyu hapis cezası verildiğini de ekleyelim bunlara. Bu da zamanında aslında çok fazla dikkat çeken ve üstüne üstlük bir miktar bütün bu ortaya çıkartılan yapılanmayla da ilişikli e, olduğuna dair o zaman tartışılan olaylardan biriydi. E, karanlık dünyalar falan filan diye devam eden hikayeler. E, Erol, Erol Evcin, Burhanettin Türkeş, Oğuz Işıklı ve Mücahit Çakal ömür boyu hapis cezasına çarptırıldılar. Nesim Bayp'i cinayeti sebebiyle. E, o da çok karmaşık bir hukuki dava. Evet. Orada da zaten sadece huku kendi siyaseten vesairede çeşitli karmaşalar olduğuna dair pek çok iddia atıldı ortaya. Hani e, derin devlet dediğimiz bazı yapılardan bazı insanların da bu işlere karıştığı ile ilgili birçok şey vardı. Oğuz Işıklı ile Mücahit Çakal e, suçlamaları kabul etmemişler ve hiçbir alakaları olayla olmadığını söylemişler. Ömür boyu hapis sonu. E, i̇şte böyle bir durum olmuş. Evciliğin 10 yıl, Türkeş'in 11 yıl, 4 ay, 3 gün hapis cezasına çarptırıldığı duruşmada bir de yağma suçu var çünkü. Ee, böyle devam etmiş durum. Şimdi evet. şeye bakıyorum, acaba bozulabilir mi diye. O konuda bir şey yok haberin içinde. Dünkü e, haberin bir uzantısı olarak gene hukukta, hukuka ilişkin haberleri Biraz da üstün körü vermek zorundayız çünkü son derece yüksek sayıda, çok sayıda ve hepsi de birbirinden karmaşık iddiaları da içeren durumlar var. Bu Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi şimdi geçti adı. Onun kabul ettiği iddianamede eski İliç savcısı Bayram Bozkurt'a kurulan komplolar önemli bir yer tutuyordu dün epey bir çeşitli gazeteler arasında. Dolaşıp bir şeyler anlam çıkartmaya çalışmıştık. Şimdi yeni bir haber de var. Mahkeme isterse tanık olarak ifade veririm demiş eski İlç Savcısı Bayram Bozkurt. Ve hı hı. gizli tanık Munzur dün çok bahsediliyordu gazetelerde evet. biz de bir kısmını söylemeye çalıştık. Müthiş tüyler ürpertici iddialar vardı. Kurulan komplolar çağırıp kadınlarla filan bir şeyler bir şeyler buluşturma. Şeyleri, iddiaları demiş ki mesela bu örgüt savcıyı avda kaza kurşunuyla öldürmeyi de planlamış gibi iddialar var ve kendisine kurulan tuzakları doğrulamış Zaman Gazetesi'nin haberi bu ve istenirse ifade verebileceğini de söylemişler böyle de bir haber var işte böyle bir durum bir de bizim dışımızda yani Türkiye'nin dışında uzaklardan bir hukuki haber vereyim. Robert Ferguson diye bir adam. 7 yıl pardon 8 yıl hapse mahkum edilmiş. Ne var bunda diyeceksin. 3.99 dolarlık bir peynir dilimlenmiş peynir çalmış. Şeylerin e, Bu ara son iki haftadır Türkiye'de çok tartışılan versiyonu var. E, bir kişinin 90 liralık iski su borcu sebebiyle e, yatalak ve kör 65 yaşında bir adamdan bahsediyoruz. Hapis cezasına çarptırıldı, gitti, yattı, çıktı. E, belediyeden çaldığı için de ayrıca belediye yardımları da kesildi. Böyle devam eden de bir haber vardı bayağı e, yaralayıcı. Verildi uzun evet, medyadan. Bu, bu da yani Kaliforniya'da zaten e, hapishaneler adam almıyor. İki milyon insan hapishanelerde yatıyor Amerika Hı -hı. Birleşik Devletleri'nde. Yani dünya nüfusunda öldü. Yani bunlar birer şirket ayrıca her bir hapishane. E, en ucuza e, mahkumları bir arada tutmanın yollarına bakıyorlar sürekli verimli. Çalışan bir iş yeri. Ve muazzam bir fark var diğer ülkelerle. Toplamından fazla filan diyebiliriz. Yani bir de Rusya'da galiba çok yüksek bir oran var. Onu şimdi bulup çıkaramadım ama. Bu adamın durumu çok acayip. Tabi bakmadım siyahi mi değil mi diye. Öyle de bir şey yapılabilir. Irkçılık yapmayayım şimdi. Fakat son 27 yılının genç bir adam zaten. Ama son 27 yılının 22'sini hapishanede geçirmiş zaten. Kendini alamıyormuş. Hırsızlıktan böyle de deniyor. Yani kanuna uyma dürtüsünü ispatlayamamış. O yüzden mahkum edilmiş tekrar. Evet. Peyniri çalmaktan kendini alıkoyamamış. Sacramento Bee gazetesinin şeyi. Yani three strikes law diyorlar çekirge kanunu da diyebiliriz bir sıçrarsın iki sıçrarsın yani üç kere yaptığın zaman çok artıyor cezalar anladığım kadarıyla fakat şimdi bu uygulanınca da 2008 Mart itibariyle 41 binden fazla insan bu bu kural gereği hapishanede yatıyormuş çok ağır bir durum var ne yapalım bütçelerden de indirimler yapılıyor özelleştiriliyor filan böyle bir durum var. Şeyi de söyleyelim. Şimdi birazdan Hasan Ersel'le konuşacağız. Ee, bazı gazetelerin birinci sayfasından manşet haberi de bu komşuda savaş gibi laflarla. Yunanistan'daki e, kriz durumu. E, bugün komşuda savaş hali diye bir manşet atmış. Mesela Hürriyet'te galiba. Yunanistan'da değil? şok şok şok diye e, herhalde manşet bulamadılar diye düşündüm ben. Başbakan Erdoğan Türk TV'leri küçük bir olumsuzluğu şok şok şok diye abartıyor diye tepki gösterse de... Papandreou'nun açtığı paketli Yunan halkının başına gelen felaketi bu sözcüklerle tariften başka çare yok demiş. Ee, yani Ben bir de şeyi anlayamıyorum. Düny dünyaya bakarken e, halk üzerinden sosyal, sosyalist perspektif genellikle var bu ana akım gazetelerde. Türkiye'ye bakarken full neoliberal. Niye böyle oluyor bu iş? Yani çünkü Yunanistan'da halk örgütleniyor, çıkıyor. Zaten bu durumu, bu refah düşüşünü hem protesto ediyor hem de bunu geri çevirmek üzere gayet sert önlemler almaya başladı. Bunun, Türkiye'de böyle bir örgütlük olmadığı gibi e, medyada çüş artık çok iyi oldu canım. Tabii böyle olup piyasa falan olmuyor mu? Bunun cevabını vereceğim ama şöyle koltuğa uzan koridordaki ve çocukluğuna doğru. Yavaş yavaş git ben vereceğim sana kişilik yarılması ne zaman başladı. Bu bende değil bu seferki. Bu olsa olsa e, Yorgo Kırbaki'nin hatası olabilir. O herhalde sosyalist <gülüyor> perspektifle manşet attırıyor hürriyete. E, yani şu lafları keşke duyabilsek. Papandreou'nun açtığı paketle Yunan halkının başına gelen felaketi bu sözcüklerle tariften başka çağrı yok. Nedir o felaket söyleyeyim. E, bakalım tanıdık gelecek mi size? Şok bir. Kamuda maaş kesintisi yapıldı, ödenekler kısıldı. Bu şok tanıdınız mı? Hürriyet o zaman da TC halkı için böyle yazmıştı. Şok 2. İçkiye yüzde %20, sigara yüzde %65 ek vergi kondu. Bilmem hatırladınız mı? Şok 3. Emeklerin maaşlarına bu yıl sonuna kadar zam yok. Bunu hatırlamadınız çünkü bizde zaten pek bu durum olmuyor. Yapıyorlar zam 7,5 lira. Öte yandan yalnız mü müthiş grevler falan var ama evet. o ilamalardan da bir şeyler de yapılmasının şart olduğunu söylüyor. Zaten ekonomi çöktü, o çok net. Evet, öyle. Savunma ile gibi... ilgili ciddi eleştiriler devam ediyor çünkü e, Türkiye ile neredeyse kafa kafaya tabi kendi gayri safi milli hastası üzerinden kafa kafaya yoksa hani bedel olarak koyarsak tabi çok çok daha düşük günahistan askeri harcaması Türkiye'den. NATO'nun iyi Ama bir. Ama 1.8 1.99'u safi milli hastanın doğrudan. Silah gidiyor şu anda Yunanistan'ında. da. Karşılıklı bir silahlanma yapıyor olduğumuz için. Ya yani acı reçeteye bunları da silahları da koysalar iyi olur diyorsun. Evet, sadece onları koysalar epeyce kurtarıyor. Hatta Okudum makaleleri. Evet, sırf o bile mevzuyu çözüyor neredeyse. Önlemlerde yani 4 onda 8 milyar avro civarında tasarruf öngörülüyor. Komşuda acı reçete filan gibi başlıklarla verilmiş. Ya Bizde bu acı... Sürekli olarak yaşanıyor. Hiç böyle hani ana akım gazetelerimizin manşetlerinden öğrenmiyoruz bu acıyı. Sokağa çıkmıyoruz diye mi acaba? <gülüyor> Bakanlar Kurulu 6,5 milyar dolar tasarruf yapılmasını öngören harcama kesintisini onaylamış durumda. Şimdi asıl tabii ilginç olan şey bunun e, ana akım medyamız şeyle çok analitik yapısını koruyor ama senin de e, altını çizdiğin gibi daha bir ikili perspektiften yani biraz içeri kapanık bir e, analiz yeteneği var yani dünyaya bakmak gibi bir alışkanlığı yok hiç analizlerde yani halbuki işte Fortune dergisinde mesela Yunan girdabı diyorlar buna suçlu kim İçine yani içine çekiyor herkesi hı hı. batıracak. Maelstrom diye bir kelime vardı. Maelstrom. Yani böyle korkunç girdap denizde fırtınaların arasında. Ona e, bu, suçlu Yunan hükümeti mi, Avrupa Birliği mi, Goldman Sachs mi e, diye gidiyor böyle Amerika'ya. araya getirdiğimizde adını koyabileceğimiz bir sistematik <gülüyor> çıkıyor orada. Ee, yani evet. Tek tek baktığımızda çünkü bu şunun gibi bir, şey, bir damar hastalığınız varsa sorun kolda mı, bacakta mı, <gülüyor> kulakta mı falan diye devam edebiliriz de e, sanırım yani dağılımda bir sıkıntı olabilir. Mesela kan dağılımında. Evet yani bu bizim medyada yapmıyorlar ama biz <gülüyor> bizim e, medyamız için biz yapalım ve daha doğrusu Hasan Erşedi'de e birazdan sorarız dünya çapında ve yapısal mı acaba problem diye bir soralım bakalım ve bu konuda ilginç bir yazı yayınladığı şey 276 numaralı komanterini olursa in yıllardan beri kuş bakışı dünya analizleri yapıyor şeyden Binghamton Üniversitesi'nden ee, ve e, acaba bu bir Yunan kargaşası mı, Av Avro kargaşa mı, batılı ülkelerin kargaşası mı yoksa dünya kargaşası mı diye bir soru sormuş. Belki bunu birazcık tartışma imkanı bulur ve şu <gülüyor> deniz açması komşu edebiyatından da biraz kurtulmuş oluruz diye mi diyor? Açık Gazete Hasan Erselli Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Evet, günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın Abi. Evet, bugünün bazı gazetelerinin de Türkiye'de de gazetelerin bazılarının da manşetlerine kadar çıkmış bir konu. Daha önce de birazcık üzerinde durmuştuk ama bu Yunanistan'da başlayan şey nedir. Yunan girdabı diye de adlandırıldığı da belirtiliyor bazı Fortune dergisinde mesela. Ee, ve Yunanistan'da acı reçete, komşuda kemer sıkma gibi veriliyor. Yunanistan'da tasarruf önlemleri onaylandı haberleri var ama bu ne ölçüde sistemi yapısaldır? Bunlar birazcık konuşabilir miyiz? Tabii ama müsaade edersen biraz önce bana doğru bir pas attı Ali. Ona cevap vereyim. Hmm. Askeri harcamalar meselesi. Evet. evet. Ee, bir nokta var. Son 10 yıla bakıldığı zaman ee, Yunanistan'ın gayri safi yurt içi haslasına oranla askeri harcamaları Türkiye'nin çok üstündedir. Öyle mi? Evet. Ee, son rakamı onu ben bilmiyorum doğrudur herhalde. Orada düşmüş olması beklenir. Yani 2000... 8 yılından bahsediyorum 2008-2009'da Fakat Yunanistan çok şey yaptı Burada bir karışıklık da var Bu iktisatçıların Özellikle bu savunma Ulusal güvenlik konusunda uğraşan iktisatçı ilgisini çekiyor Yani Türkiye mi Yunanistan'ın silahlanmasına yol açıyor Yoksa Yunanistan mı Türkiye'nin silahlanmasına yol açıyor diye Bu konuda epeyce çalışma var Ekonometrik çalışmalar var yani ben şimdi tamamını hatırlamıyorum ama hatırladığım bir tanesinde e, etkili Yunanistan'dan geldiği yöndeydi. Fakat dediğim gibi veriler değişince farklı sonuçlar bulmak mümkün olduğu için böyle bir e, şey için yani, suçlamak anlamıyla söylemiyorum ama bu ilginç bir konu. Bir de tabii hiç alakasız da olabilir yani bambaşka bir nedenle mi e, e, silahlanıyorlar diye. E, şeyin e, Yunanistan'ın hakikaten buna çok kaynak ayırdığı doğru. Ee, ama bundan dolayı e, Yunanistan'da bu krizin ortaya çıktığını e, söylemek biraz abartılı oluyor. Yani e, şu anlamda söylüyorum e, bunu galiba e, söyleyenler oldu geçmişte. Yani Öyle bir, mi? Bir, birkaç hafta önce. O, o kadar uzun boylu değil. Yani Yunanistan'da epeyce şeyin e, e, iyi gitmediği anlaşılıyor. Çünkü dün başbakanın, Yunanistan Başbakanı'nın bir konuşması var. Diyor ki neyi açsak içinden yeni bir bütçe felaketi çıkıyor. Evet diyor. onu da ben de duydum. Evet. Ha, tamam yani, bir miktar enkaz devraldık sohbeti evet, içinde zaman değil mi? Evet enkaz e, devraldık e, şeyi. Tabii bunları somuta indirgemesi lazım. Yani söylemesi lazım kendi halkına da şunlar çıktı diye. Yoksa bu lafı ederek olmaz ama herhalde bir ciddi bir sorun var. Onu bir anlaşıyoruz. Şimdi e, öbür... E, ...esas konumuza gelince... ...yani pardon tam ona gelirken... ...bir de bizzat başbakanın ağzından da... bir ...ifade kullanayım... ...oraya geçmek için de yararlı olabilir... ...yani eğer bu... ...çok radikal tedbir alınmazsa... ...harcamalarda kesinti yapılmazsa... ...Yunanistan bir felaketle... ...karşı karşıya kalır, kalabilir demiş... ...bayağı ciddi bir... ...dille de söylemiş. Evet bu. enteresan bir yaklaşımı var... Şey, bir şey dikkatimizi çekmek istiyorum. Türkiye'de bu kri, geçen sene, evvel sene kriz karşısında hükümet merak etmeyin, halledeceğimiz bir şey havasını vermeye çalıştı. Evet. Şimdi orada da biraz bence fazla ileri gitti. Yani bu benim kanaatim Tabii Şimdi Yunanistan'da tam tersini görüyoruz. Durum çok vahimdir diyerek toplumun desteğini almaya çalışıyor. Bu bizim bir şeye benziyor. E, 1980 ortamına benziyor. Yani o zaman da öyle korkunç bir şeyle karşı karşıyayız ki her türlü alacağımız tedbirse razı olun havası geldi. E, 2001 o kadar değildi. Ama 2001'de de e, yine e, durumun çok vahim olduğu ...bu vahim durumdan şu şu şu tedbirler alınmadan çıkılamayacağı e, sö, e, söylendi. Dolayısıyla bu e, e, krizde destek toplamanın yahut muhalefetin e, yumuşak geçmesini sağlamanın bir yöntemine de benziyor. Çünkü çok sert konuşuyor, yani çok evet, acı, evet. Konuşuyor, pardon. acı konuşuyor. Evet. E, Başbakan akıllı da bir adam olduğuna göre bunu bilerek yapıyordur diye düşünüyorum. Durumun da pek iyi olmadığı açık. Ee, şimdi e, burada e, e, Yunanistan'ın e, kendi yarattığı sorunları bir tarafa bırakmak lazım. Bir noktada bir noktada. O da şundan dolayı ya bunları niye yaratmak zorunda kaldı diye bir soruyu sormak lazım. Yani hmm. bir şeyler ters gidiyor olmalı ki. Toplum böyle bir noktaya gidiyor. E i̇şte bunu çeşitli açıklamaları yapılabilir. Yani toplum rahat yaşama alışmış. Dünya finans sistemi şey Yunanistan gibi bir ülkeye ucuz kaynak aktarmaktan fevkalede mutlu. Onlar da bu kaynakları kullanıyorlar. Bu böyle. Peki ama neden şeyler, iktisat politikasını yürütenler bir şey yapamıyor? bunu değiştirecek kararları alamamışlar. Şimdi burada çok önemli olan nokta Yunanistan Avrupa Birliği üyesi olması. Yani sonuçta Yunanlılar e, haklı olarak diyorlar ki Avrupa Birliği standartlarında yaşayalım. E, yalnız o standartı e, diye baktıkları standart da tabii e, herhalde Almanya. Değil mi? Evet. E, şimdi ama arada çok önemli prodüktivite farkı var. İşte ekonominin organizasyonunun farkı var vesaire vesaire. Dolayısıyla istekleri toplumun isteklerini ileriye doğru iten bir olay bu. Avrupa Birliği içerisinde olmanın onun içinde yer almanın yarattığı bir sonuç gibi geliyor. Bu başka türlü de açıklanabilir. Mesela Köyden kente göç eden insanlar işte birinci nesilde köyle karşılaştırırlar, kendilerini daha iyi hissederler ama ikinci, üçüncü nesillerde kentteki daha iyi durumda olanların yaşam standartını görür, algılar, ona ulaşmaya çalışırlar. Bazıları ulaşır, bazıları da düş kırıklığına uğrar. O zaman toplumsal sorunlar çıkar. Bu da buna benzer bir şey yani kabaca. Ee, ve bu istekle de boğuşmak mümkün değil. O yüzden de hükümetlerin yapabileceği şey, işte onun yollarını açık tutmak, maliyetini de olabildiğince ileri nesillere doğru aktarmak. Umut da şu, arada işte ülke gelişir, o borcu öder herhalde. Ve bu kolay da bir yol, yani nispeten kolay bir yol. Çünkü hayır o et orada, sen o eti yiyemezsin her gün söylemek biraz... E, siyasi iktidar açısından e, Hoş olmayan bir seçim Ve, e, Bunun bedeli çok ağır olur Tabi böyle bir şey e, tabii, Yani O zaman sen bana bunu veremiyorsun Git der evet. e, Halk öyle olur Şimdi ikinci bir nokta var Onu anlamakta ben çok güçlük çekiyorum O da Avrupa Birliği e, Yunanistan'ı alırken Yani son genişlemesi Apayrı bir problem de Yunanistan'ı alırken Yunanistan'la işte Avrupa'nın merkezini oluşturan ülkeler arasındaki gelişmişlik farkını biliyordu. Yani bu gizli kapaklı bir şey değildi. Avrupa'da birçok bölgesel dengesizlikleri giderme programı var. Şimdi üstelik Avrupa'nın bu konuda deneyimi de var. Mesela İtalyanların 1950'lerdeki bu, bu Mezocion programı vardır. Güney'in kalkındırılması e, filan. Yani böyle deneyimleri de o, o, var. Fakat belli ki sadece Yunanistan değil, kabaca Akdeniz havzası diyeceğimiz ülkelerle e, merkez Almanya, Fransa falan arasındaki fark kapanmadı. Evet yani İspanya, İtalya, Portekiz ve İrlanda'nın da çok önemli farklı olmak, ölçülerde olmakla beraber önemli ekonomik zorluklar içinde oldukları da biliniyor. Tabii İrlanda ayrı bir sorun. Son derece e, şey e, kötü bir durumdan ekonomiden bahsediyorum. Yani e, e, fantastik bir duruma geçti ama yani orada herhalde tam oturmadı. Başka bir sorunlarda oldu. Ama her harikada bu var. Evet. Şimdi burada bir şey anlaşılıyor ki İtalya Güney İtalya'yı kalkındırma programını yaptığı zaman meclisten geçirip uygulayan bir otoritesi vardı yani götürüyor, yatırım yapıyor. Neyse kamu harcaması yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Fakat Avrupa Birliği'nin böyle bir merkezi otoritesi yok yani Avrupa Birliği e, ülkelerin e, maliye politikalarından karışacak ya da ülkelerin bir bütün içerisinde bütün Avrupa'yı bir arada görüp kamu harcamalarını ona göre dağıtacak bir otoritesi yok bu Amerika Birleşik Devletleri'nde var Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok eyalet var ama e, merkezi yönetim de var o merkezi yönetimde plan projeyi yapacağız şurada şunu yapacağız diyebiliyor. yani tabi kongreden geçmek kaydıyla falan. Evet işte Şimdi bu yok bu... Avrupa'da. Şimdi bu bir ciddi bir sorun. Yani Avrupa Birliği o zaman insan aklına şu soru geliyor. Avrupa Birliği acaba e, tek paraya ya parasal birliğe geçerken hata mı yaptı? Şimdi bu benim hep kafamda vardı. Ben kendim bu işleri pek anlamadığım için şey yapmadım ama İngilizlere bakıyorum hiç girmediler buna. Evet. Bunlar akıllı adamlardır. <gülüyor> Bildikleri vardır diye düşünüyorum. Şimdi bu ciddi bir sorun. O zaman da çeşitli bilim adamları ben Amerikalıların hatırlıyorum ama Avrupalı bilim adamlarından da vardı. Bir maliye politikalarını falan uyumlayacak bir mekanizma olmadığında parasal birliğin yaşayamayacağını söylemişlerdi. Hatta ben hatırlıyorum bu, tam bu Avro çıktığı yıl, zamanda e, büyük bir Alman Bankası'nın yönetim kurulu başkanı buraya gelmişti. Ondan yemek yiyorduk, sordum Avro sizce ne anlama gelir diye. Bir kere yüzünü vuruşturdu adamcağız. <gülüyor> e, i̇kinci olarak da şunu söyledi, arkasında Bundesbank olmayan marka Avro derler dedi. <gülüyor> Ve belli ki bu işe çok kızıyordu çünkü yani Bundesbank'ı çok e, hürmetle andığını hatırlıyorum yani Alman Merkez Bankası Alman Merkez Bankası'nı. Şimdi dolayısıyla burada bir e, e, ciddi sorunla karşı. Fakat sorun burada da bitmiyor. Evet. Yani bunu Paul Krugman da yazmış anladığım kadarıyla. Evet. Ee, evet. Yani Avro şey yapamazdı. Hazır siyasi birlik yokken Avro'ya geçilmemeliydi. Şimdi artık geri dönüş olamıyor çünkü dünya çapında bir mali çünkü şey yol açar filan diye yazmış. Evet e, tabii akla şu gelebilir. İşte Maastricht kriterleri var falan diye. Evet. Dikkat ederseniz bu geçmiş yıla kadar Maastricht kriterlerine tutturduğunu e, ikide bir e, gündeme getiren bir tek Türkiye vardı. Biz ne Avrupa Birliği üyesiyiz ne Avrupa Para Birliği <gülüyor> evet. üyesiyiz. Onun içerisinde herkes bir yerlerde çoğalladı bunu Almanya'da dahil. Dolayısıyla böyle bir madde yazarak bu işi olmuyor. Ben söylemek istediğim o. Yani peki. yazarsınız bir madde tutmayınca madde ihlal edilmiş olur. Yapacak fazla bir şey kalmıyor. Ee, peki şimdi bu ıı, işin e, e, çözümü mümkün mü? Ben şu sorunun çözülebileceğini sanıyorum. Onda bir problem görmüyorum. Yani e, er ve geç bu e, Yunanistan'a bu destek e, verilecektir. Bunun fazla da lafı uzatmanın alemi yok. Meselenin arkasında hep IMF vardır. Ondan sonra. Ama IMF'nin para bulmasına gerek yok. Çünkü IMF'nin para bulmak için kimden borçlanacaksa Avrupa'da ondan borçlanacak. Herhalde IMF Yunanistan'dan borçlanıp da Yunanistan'a para verecek değil. Dolayısıyla konu para değil. Fakat neler yapılacağı nasıl yapılacağı Yunanistan'ın ee, tekrardan güven sağlayacak piyasada duruma gelmesi için yapılacaklar. 5 aşağı 5 yukarı bellidir. Bu sürecin Yunanistan'ın tutturacağına ikna olduğu zaman e, Avrupa'nın buna destek vereceğini da e, kestirmen kolay. Ama ne kadar destek verecektir? Yükün ne kadar Yunanistan üzerinde kalacaktır? Ne kadar rahatlama olacaktır? O pazarlık konusu. Zaten pazarlık da ona benziyor. Yani Yunanistan Başbakanı'nın işte olmazsa imF'ye gideriz demesi kendi üzerindeki yükü makul miktarda tutma veya bir düşürmek artık nasıl yorumlanırsa e, olaydan ibaret et. Yalnız şimdi kal, biraz daha uzun vadeli bakınca Avrupa Birliği'nin oturup olayı yeniden düşünmesi lazım. Çünkü bu olay bu defa olduğuna göre ve bu düzen bu olayın olmasına bir ölçüde katkıda bulunduğuna göre tekrarlanabilir. O zaman bundan çıkan sonuç Avrupa Birliği düzeninin ciddi bir şekilde gözden geçirilmesi. Bu mümkün mü? Nasıl olur? İşte oradan itibaren problem karışıyor. Evet yani çünkü gene aynı yazıya döneceğim bu... Wallerstein'in yazdığı yazda yani hükümet bir şeyler yapmak durumundaysa işte bir takım kemer sıkma vesaire bunu e, o zaman da bir kere birincisi ciddi bir tepkiyle karşılanacak tabii e, ekonomik krizin ortalık yerinde ve gittikçe yükselen bir işsizliğin bulunduğu bir ortamda. Halk da bunu kabul etmeyecek büyük grevlere filan şimdiden başladı işte hastane çalışanları da çiftçiler falan da gümrükçüler bile başladı diyor. Öte yandan da eğer bu şeyi borcu ödemek için kendi vatandaşlarını sıkıştırırsa Yunanistan ve başka ülkelerde o zaman da şey duracak ithalatta azalma olacak bu da Alman ekonomisini etkileyecek böylece birbirini etkileyen bir zincirleme reaksiyon da olabilir diye de konuşmalar var. Nasıl bu? Tabii burada e, bir şey dikkat etmek lazım. Yunanistan'ın e, Almanya'dan bütün ithalatını kesmesi halinde dahi Alman ekonomisi üzerindeki etkisi çok fazla olmaz. Olmaz evet. Almanya çok daha büyük bir ekonomi. Ama tabii hoş bir şey de değil yani pe, şey kardeşim. Şimdi bu, burada Lafı ben de biraz Almanya'ya kaydırmak istiyorum. Hmm. Almanya şimdi büyük ülke mi değil mi? Bunu pek kestirmek zor. Şimdi ekonomisine bakıyorsunuz, tabii tarihi katkıları, kültürü vesaire hiç saymıyorum. Gerçekten bu dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisi. Dış politikasına bakıyorsunuz, hiç alakası yok. Yani dış politikada büyük olmak demek uzun vadeli bir stratejinizin olması... Ee, ve bu Çerçeve içerisinde kısa vadede bazı tavizleri veriyor görünmeniz Hatta onun yükünü taşımanız ama uzun vadede olayı oturtmanızla e, e, gerekiyor Şimdi e, şuna dikkati çekmek istiyorum Amerika Birleşik Devletleri 2 Dünya Savaşı sırannda bir maaşap planı çıkarttı Manaşap planı neydi Ben sizin e, kalkınmanız için parayı vereyim Siz de bizim benim mallarımı o, alın o, evet, evet, Değil evet. Mi? ve işe yaradı mı? Yaradı. Uzun vadede ne yaradı? Avrupa'da büyük müttefik, yani eski düşmanını müttefik yapabildi. Değil mi? Çünkü sivil bir planda Gerçi öneren askerdi ama sonuçta sadece ekonominin kalkınması planıydı. Şimdi benzer bir şekilde bir noktada durup Avrupa'nın geleceği açısından ben büyük ülkeyim, Avrupa'da ağırlığı olan ülkeyim, dünyada ağırlığı olan ülkeyim böyle hareket etmem gerekir demesi gerekiyor Almanya'nın şu anda onu diyemiyor gibi gözüküyor. Aynı sözleri Fransa için de tekrarlayabilirim. Yani evet. Fransa'yı da hiç küçümsemek lazım tabiiati de bu. O anlamda zaten Almanya'ya öncelik vermedim. Almanya ve Fransa yani böyle ülkeler. Fakat e, orada mesela Amerika'nın esnekliğini gösteremiyorlar. Amerika bir yerde hareket ediyor ve diyor ki bu yükü ben alayım çünkü ileride belki kazanırım. Altta kazanma olasılığım yüksek. Ee, bu kazanmak illaki para olması gerekmiyor. Yani bu, dostluk falan da önemli şeyler, dengeler. Evet, bu, bunu işte de. Marshall e, açısından söylüyorsun. E, Marshall Pira'da açısından evet, e, şey yapıyorum. Peki ama yani burada tabii çok önemli bu kısacık programımızın sınırlarını epey aşacak bir başka tartışma yani empati kültürünün e, ...yerine gelmesi ile ilgili... ...bir tartışmayı da başlatmamız gerekiyor. Çünkü şimdi Amerika'da da pek... ...böyle bir şey görünmüyor gibi. Şimdi krizin... E, ...bütün ağırlığıyla... ...çöktüğü ortamda bunu beklemek zor. Evet. Yani o tamam. E, fakat ve toplum buna destek vermez. Hı. Onu da ben anlıyorum. Almanya'daki... E, ...reaksiyon doğaldır. Yani kendileri sıkıntı çekerken... Bunlar normaldir Ben yani hükümet düzeyinde bakıyorum Hükümetin bu olayı Dolayısıyla Nasıl bakacağı Hükümetin bunu aşması lazım Şimdi aşıyor mu aşmıyor mu Bilmiyoruz tabi bunun bu konudaki Görüşlerini açıklamış filan Değiller onlar arkada yürüyor Ama Almanya geçmişte bu yönde çok böyle Atılımcı bir şey hareket Göstermedi evet. Ama bu defa yapması gerekiyor Çünkü Avrupa Birliği'nde bir güven tesis edebilecek olan Almanya ile Fransa. Yani bu iki ülke evet bundan sonra biz şöyle şöyle şeylerde şu yolda gidecek ve biz de buna destek veriyoruz. Bakın görün. Dediği zaman Avrupa Birliği'nin bir e, yeniden yapılanması yolunu açabilirler. Ama bu söylenmezse bir mide sonra şimdi şeyi düşünün. Romanya'nın e, siyasi lideri, e, siyasi kadrosu lideri değil de yani kim yönetiyorsa veya Bulgaristan'ın. Yahu bir şey olursa bunlar ...yardım edemiyorlar... ...destek veremiyorlar... ...ama öbür taraftan da... ...mevcut sistemin çalışışı... ...bizim gibi ülkenin aleyhinde sonuçlar çok doğurabiliyor... ...e ne yapacağız Bir sorusun sormaz mı? Evet ve bu da bambaşka bir... ...başka bir ruh hali... ...ortam yaratır psikolojik olarak da herhalde... ...tabii bir şey daha ekleyeyim... ...şimdi... Bütün bu kriz sonrasında çözüm yolu olarak kamunun ekonomik yaşama daha fazla müdahale etmesi, yani harcama yapması görüldü. Bu kamu açıklarını arttırıcı bir etki yaratıyor. Çünkü aynı miktarda vergi alarak bu işi yapmanın çok fazla bir alemi yok. Şimdi buradan da bir soruncu ortaya çıkıyor. Tabii ki bu yol, yoldur fakat kamu açıklarını ebediyen de arttıramayacağınız biliniyor. Yani... Keynesçi iktisadı o şekilde ridicule etmenin bir alemi yok. yani evet. kendi Basın parayı harcayın ebediyen demedi hiçbir zaman. Ee, şimdi dünya o anlamda da bir sınırda. Yani e, dünya derken tabii zaten Amerika ve Avrupa bu işi e, halletmiş oluyor. Japonya zaten malum durumu. E, böyle olduğu için de bir başka sıkıntı ortalıkta var. Birçokta. E, bir de iradeyi aşan bir şekilde elde olanak olmadığı için daha fazla borçlanma yoluna gidemeyebilir devletler. Tabii bunun bir hayırlı tarafı da olabilir. Ee, Yunanistan açısından söylüyorum. Ee, rehavete kapılmaktan onu korur. Yani bizim e, mesela daha rahat bir dönemde geçirdik biz krizin arkasında ve bu bizim toparlanmamıza yardım etti. Ama bir yandan da ee, ...şöyle bir şey oldu... Bir, ...Türkiye iyi bir şey yaptı... ...kamu borcunu düşürdü... Ama bunun karşısında... ...özel sektörün borçlanabilme kapısını açtı... ...bu defa özel sektör... ...Türkiye'de... ...o borcu... E, ...kullanmaya başladı ve Türkiye'nin... ...dış borcu... ...bu anlamda... gelire oran falan itibariyle pek fazla değişmedi... ...şey düştü... ...kamununki düştü, özel sektörünki arttı... ...ama bir sorun var... Acaba özel kesim çok daha disiplinli bir ortamda olsaydı borç mu almayı tercih ederdi yoksa öz kaynaklarını arttırmayı mı? Bunların hangisi uzun vadede Türkiye için daha iyi olurdu? Şimdi bu bu soru benim kafamda hep var. Ee, cevabı var mı peki? Efendim? Cevabı var mı? Ee, şu andaki duruma bakarsanız iyi olmadı. Evet. Yani şey birdenbire iktisadi faaliyetin bu kadar daralmasının arkasında bu finansman de tek neden beraber bir katkısı var. Şimdi bu yolun bir sınırı olduğunu baştan Yunanistan'ın algılaması halinde belki çok daha köklü bir şeyi yapar, dönüşümü yapar. Bunun siyasi açıdan kolay olacağını sanmıyorum. Büyük bir hastalıkla da Papandreou hükümetinin önümüzdeki seçimde de zaten partinin de başarılı olmamasına yol açacak. Çünkü herkes kızacak onlara sanki onlar yapmış gibi. Evet tabi son bir soru birazcık süreyi de taşma pahasına e, sorayım. Yani Wallerstein'ın yazısında analizinde kapattığı nokta da işte birbirini etkileyip bir bir çeşit böyle kim önce korkacak, kaçacak şeklinde bir oyuna dönüşebilir diyor. Çünkü işte Yunanistan'ın sorunları aslında Almanya'nın Almanya'nınkiler, Amerika'nın sorunları, Amerika Birleşik Devletleri'nin de dünyanın sorunları diyor. Ee, yani herkes kim acaba önce tırsacak gibi bir beklenti içinde birisi bir büyük hata yapacak mı korkusu var. O zaman da işte Barry Ihan Green diye bir Birisine atıf yapmış. Bütün krizleri, mali krizlerin anası o zaman gelebilir ve Çin bile bunda etkilenebilir diyor. Wallerstein, ne diyorsun bu konuda? Ee, evet, Ian Green tabii çok önemli bir adam. Bütün geçmiş krizleri uluslararası fon akımlarını e, incelemiş değerli bir Amerikalı e, araştırmacı e, Kaliforniya'dadır yanılmıyorsam, profesördür. <gülüyor> e, ve bu uyarı yapıyor. İşte bu uyarının algılanmadığını söylemek zor yalnız. Hmm. Çünkü G20 toplantlarına bakarsanız özü budur. Zahiş evet. buraya gidiyor, el birliğiyle bir şey yapalım. Ne kadar ilerlendi ayrı bir konu. Fakat bu algılama var. Ve bu, bu son olayların bu G20 sürecini güçlendireceğini sanıyorum. Bu her şeyi çözer anlamına söylemiyorum. G20 ile ilgili de kaygılarım var yani dışarıda bırakılanlar nedeniyle filan. Yani o ayrı bir konu. E, fakat e, bu algılamı var. Çünkü bu e, e, çağımızda e, bir e, bu tür bir krizi yerel tutmak çok zor. Evet. Aşağı yukarı olanaksız. E, bu nedenle de e, e, bu sürecin Hüseyin Can'ı sanıyorum. Sürekli Yunanistan'ın garip bir durumu var. Aslında pek gelişmiş bir ülke değil ama gelişmiş ülkeler arasında sayılıyor. Tam böyle sınırda gibi. Hani Almanya gibi değil ama işte gelişmekte olan dünyanın bir ülkesi de değil. Orada bir darbe yedi sistem. Çok ilginç bir noktada yedi. Yani gelişmiş ülkeler mi darbe yiyor? Gelişmekte olan ülkeler mi darbe yiyor? Yoksa her ikisinin birden mi darbe yiyebileceği bir ortam var? Yorumunuza göre değişiyor. Demek ki tüm sisteme dikkat etmek gerektiği ortaya çıkıyor. Evet. Bu da önümüzdeki dönemin hep peyce belirsiz geçeceğini gösteriyor. Evet, daha bol bol konuşma fırsatımız Peki. olacak Apaçık. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Hasan Ersel'le ekonomi notları. Açıkgasta. Voici la grande impératrice de la chanson africaine Miriam Makeba. Made a campfire far up in the descent, that beautiful mountain. La, la, la, la, la, la, la, la. Oh, da da da da da da oh. Way up, higher, way up on Giri <laughs> Manjal. Crossing me and my dear one when the drums are throbbing. Time to go out hunting, Giri <laughs> Manjal. Kilimanjaro'yu dinledik. Mama Afrika diye de bilinen Miriam Makeba'nın Afrika'nın tek buzulları bulunan e, tepesi zirvesi Kilimanjaro'ya yaptığı yaktığı bir ağıttı. Mama diye de özgürlüklerin de bütünlüğü haykırır bir hali vardı. Miriam Makeba'ya bir günaydın. Daha dedik millir gibi sesiyle 1932'de bugün doğmuştu kendisi. Evet, dünyanın da gördüğü önemli sivil haklar savunucularından biriydi. Evet Açık Radyo'dayız. 94.9 aynı zamanda da acikradyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Podcast yayınımız da var. Ve e, devam edelim şimdi. Saat 9.41'de bu Erzincan'daki soruşturmanın giderek büyümekte olduğu. Erzincan Erzurum inceleme raporu Demokrat Yargı Birliği e, var. Tutuklu olan Erzincan Cumhuriyet Savcısı İlhan Cihaner'in soruşturmanın tüm aşamalarında kolluk olarak jandarmayı kullandığı ve attığı tüm adımlarda hakimler savcılar yüksek kurulunu bilgilendirdiği ortaya çıktı diye beraber var bu Demokrat Yargı Derneği eş başkanı Osmancan Erzincan'daki soruşturmayı inceliyor. Eskiden Anayasa Mahkemesi raportörüydü hatırlanacağı üzere. Ve Cihaner'in attığı her adımda Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nu bilgilendirdiğini söylemiş. Şimdi Peki böyle, bu normal temayül mü? Hani böyle bir şey olamaz yok, hukukken. Anladım. Böyle bir şey yok. Te, Teammüle de, temayüllere de ya da herhangi bir şeye uygun değil anladığım kadarıyla. Ee, yani hakimler ve savcılar yüksek kurulu attığı her adımdan haberdar etti. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu diyor. Çünkü hakimler savcılar yüksek kurulu aslında bir disiplin e, hı hı. meselelerini sadece şey yapan. Yani bütün bu e, diğer konularda bir yetkisi olamaz içeriye ilişkin o zaman. Başka bir hiyerarşik yapılanmadan bahsediyorum. Bütün hukuku demek. bir dernek saysak yani bir yönetim kurulu ve disiplin kurulu gibi iki ayrı şey mi yani hani hayatımıza daha uygun bir hale getirip anlamaya çalışıyorum. Evet yani ben de bakıyorum şimdi mesela anlatmış diyor ki Osmancan yaptığımız incelemelerde Cihener hakimler savcıya yüksek kurulun attığı her adımdan haberdar etti. Cihaner'in yaptığı soruşturmalarda kolluk gücü olarak jandarmayı kullandı diyor ee, ve e, oysa görevden alınan hani bir e, savcı hakimler savcılar Yüksek Kurulu tarafından görevden alın diye dört savcı birden hı hı. en önemli tartışılan konu oydu özel yetkili savcı Osman Şanal'ınsa alınsa soruşturmalarını hukuka uygun biçimde polis üzerinden yaptığını söyle anlatmış yani. Jandarmanın kullanılması da hukuka uygun değil diyor. Ve işte demin konuştuğumuz, senin de sorduğun sorunun cevabı sanıyorum geliyor. Mevcut yargının işleyişi, geleneksel işleyişi açısından bakıldığında yüksek yargıyı bilgilendirmek doğaldır diyor Osman Can. Ama bilgilendirmenin Adalet Bakanlığı'na yapılıyor olması, Adalet Bakanlığı'nın üzerinden Örneğin bir savcı hakim hakkında da soruşturma gerektirecek düzeyde bir şey olarak görülüyorsa hakimler savcılar yüksek kuruluna aktarılması olağan süreç olarak görülür diyor. Normali <gülüyor> Adalet Bakanlığı'nda götürülmesidir. Ancak hakimler savcılar yüksek kurulunun orada bir yasal görevi yok. Problem de bu diyor işte hukuki bir problem burada. Siz Erzincan'da yapılan bir suç için niye hakimler, savcılar, yüksek kurumlu bilgilendiriyorsunuz? diye evet. sormuş. Cihaner'in de Şanal'ında Erzincan'daki Erzincan'daki cemaatlere yönelik soruşturma başlattığını da belirtmiş Osmancan. Bu soruşturmaların yönünün farklı olduğunu söylemiş. Bir tarafa göre soruşturma Cumhuriyet'in kazanımlarını korumak için tüm koşulların Erzincan'da oluştuğu yönünde diğerine göre ise, <gülüyor> pardon, Ergenekon aktörleri ellerindeki planı uygulamak için Erzincan'ı üs olarak seçmiş diyor. Yani sonuçta şöyle bir değerlendirme yapıyor Osmancan Türkiye'de iki anayasa ile birlikte temel siyasal ve sosyal yapıya ilişkin yasaların darbeler ürünü olduğunu. Başta Danıştay, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi olmak üzere yargıya ilişkin tüm yasaların ya darbeciler tarafından ya da onların dayatmasıyla çıkarıldığını söylüyor. Yani bütün mevcut yargı kurumları, mahkemeler, yüksek mahkemeler, yüksek yargıçlar ve temel metinlerin tamamı yasalar darbeciler tarafından ve darbecilerin dikte etmesiyle çıkarıldı diyor. Dolayısıyla da mesela gizli tanıklık müessesesinin hukuk öznelerinin eşitliğine dayanan yargılama süreçlerini eşitsiz bir ilişkiye taşıyor demiş. Şüphelinin yargılama süreçlerine müdahale imkanlarını asgariye indirerek bir nesneye dönüştürüyor onları. Soruşturma makamlarının aşırı biçimde güçlendirildiği bu müessese siyasal kullanıma son derece elveriştiriyor. Yani bir Demokrat bir demokrasinin uygun bir yargı biçimi, yargı sistemi oluşturmadığını, Türkiye'de demokrasiye uygun bir yargılama olmadığını söylüyor. Ve özel yetkili ağır ceza mahkemeleri de demiş, Anadolu Ajansı'ndan da takip edecek olursak bu haberi, Özel yetkili arcaza mahkemeleri düşman ceza yargılaması tehdidi yarattıklarından derhal kaldırılmalıdır. Yurttaşların hukuki eşitliği ilkesinin bu mahkemeler yoluyla çiğnenmesi engellenmelidir. Ve işte çok tartışılan bu reform, yargı reformu ne olduğunu da tam öğrenemedik ama içeriğinde konuşuluyor gene de bu yargı reformlarına ve her türlü reforma karşı çıkışın veya sürüncemede bırakma doğrultusundaki dirençlerin de demokrasiye, 200 yıllık çağdaşlaşma çabalarına ve son tahlilde de Cumhuriyet'in bizatihi kendisine bir karşı çıkış olduğu da unutulmamalıdır demiş. Baya kuvvetli bir eleştiri geliştiriyor. yani Bu süreç diyor, hukuk tekniğine dair tartışmalarla değil, bütün tarafların varoluşunun ve söz haklarının korunmasına dayanan demokratik bir siyasetle çözülebileceğini ifade ediyor raporda. Bunun da bir tek yolu vardır. Yeni yar yani yargı reformu diyor. Çok önemli aslında söyledikleri bence. Yargı sisteminde üst yapı çoğulculaştırılsın. Yüksek mahkemeler, hakimler, savcılar, yüksek kurulu ve Adalet Bakanlığı'nın elinde bulunan Yargıç ve savcıları belli ideolojik ve siyasi tutum ve tarafgirliğe sevk edecek sayısız imkan ve araç var. Bunların da ivedilikle ortadan kaldırılması gerekir. Yani Bütün yapının birbirine bağlı olduğu ve birbirinin üzerinden seçildiği bir yerde en üstteki yapının ideolojik olarak... E, ...hele ki e, gerçekten kontrol ediyorsa, ciddi anlamda burada durum bunu bilmiyoruz tabii içeride olmadığımız için ama eğer... Zaten ödül ceza sistemi üzerinden bakıyorsa hayata ve üstün üstlük gerçekten bir üst yapıysa ve bütün yapılar birbirine bağlıysa bu durumda doğal olarak bir ideolojik yığılma olması normal değil mi? Evet. Yani... Çünkü yükselmenin ya da başınıza iş almanın çok kolay bir yol olduğuna dair hani pek çok avukat arkadaşımdan dinlediğim hikaye vardı. Mesela sadece ve sadece bağlı olduğunuz baroyla aynı fikirde olup olmamak üzerinden bile hayatınız epey epey. E, zorlaşa veya kolaylaşabiliyor Gördüğüm kadarıyla Evet yani bu Erzincan Erzurum Hattı var ya mesela hı hı. işte e, Bu konuda bu hatta süren Yargı tartışmaları var Günlerdir Neredeyse haftayı aşan Bir süredir bunlar tartışılıyor Biz de bölük bölük kısmen e, Aktarmaya çalışıyoruz dinleyicilere Hı hı Şimdi bütün bu tartışmaları yargı aktörlerinden herhangi birinin kötü niyetiyle açıklamaya çalışmanın işte savcılar oradaki savcılar kötü ya da Adalet Bakanlığı kötü niyetli filan diye açıklamanın ve mevcut teknik hukuki altyapıya ilişkin tartışmaların herhangi bir taraf lehine sonuçlandırılmasıyla çözüleceğini düşünenler varsa bu son derece yüzeysel ve yanlış bir yaklaşımdır diyor tekim işte çeşitli gazeteler üzerinde görüyoruz böyle yargı mı olur, böyle savcı mı olur, böyle Adalet Bakanlığı, böyle Hakimler savcılar yüksek kurulu mu olur vesaire vesaire deniyor. Halbuki bu hukuk tekniğine dair tartışmalarla olmaz. Bütün tarafların varoluşuna ilişkin, egzistansiyel bir problemden bahsediyor. Çok derinlikli, radikal ve söz herkesin söz hakkı da korunmasına dayanan ancak demokratik bir... Siyaset ile çözülebilir diyor. Bana önemli geldiği için böyle epey alıntı yapma e, gereği hissettim yani. İlginç. Ee, aslında bütün bu tartışma gayet gayet hani dallanıp budaklanarak devam ediyor. Bakalım bu galiba herhalde e, seçimlerden önce ne olacağı, ne biteceği de üç aşağı beş yukarı seçimlerden sonra ne olup ne biteceğini de belirleyecekmiş gibi bir hava oluşmaya başladı. Yani bu referandum kararının geçmesinin ardından şimdi anayasa yapılmasından başlanacak bir hukuk reformu'nun başlanacak yoksa anayasa iyileştirilmesine mi gidilecek falan diye böyle bir e, garip hal var ortada ve üstüne üstüne hiçbirinin içeriği belli değil. Evet yani mesela şimdi bir haber gördüm tam da bunu doğrular nitelikte yani Erzurum palan döken gazetesi yazarı <gülüyor> mesela savcının arkasında işte. Kararsız kesim artık darbe teşebbüsü olduğuna inanıyor demiş. Genelkurmay Başkanı'na inanmak isteyenler şimdi aldatıldıklarını düşünüyorlar demiş. Yazar Aras'a göre Savcı Şanal'da bir mertlik abidesi diyor. Erzincan Barosu'ysa tarafsız şeklinde bir açıklama yapmış. Yani bu tartışma da çok bir yere götürmez ama bunun e, gerçek götürülmesi gerektiği yerde senin de altını biraz önce çizdiğin gibi kapsamlı bir işte hak ve özgürlüklerden yana demokratik bir kapsamlı reform evet. olması lazım. Bunu da artık tartışılacak bir taraf yani tartışılacak bir taraf görmüyoruz derken tamamen tartışma, tartışılmalı bu ama bu çerçeveyi yerleştirmek için yapılacak tartışmalar Hı -hı. gibi geliyor bana. Yani reformlara çıkıp işte anayasaya aykırıdır biz bu şey yapamaz diyen Halk Partisi e, tamamen bir engelleyici faktör olarak görülüyor. O biraz karışık bir durum yani e, siyasetin çok günlük günlük paslaşma üzerinden gittiği bir alanın sonucu gibi geliyor. Mesela Haşim Kılıç'ın dünkü açıklamaları üzerinden e, Kemal Kılıçdaroğlu Haşim Kılıç'ın iyi, olumlu, e, aklı başında bir yargıç olduğunu söyledi. Anayasa Mahkemesi Başkanı seçilirken e, durum pek böyle değildi CHP açısından. Ciddi bir tehdit ve tehlikeydi Haşim Kılıç'ın Anayasa Mahkemesi Başkanı hmm, iyi, olması hatırlamıyorum gibi. hatırlamıyorum ama. E, tartışmayı sanki öyle hatırlıyorum ama bulup tabi netleştirmeyi tercih edebilirim. Ama peki o zaman daha bugünden bir örnek vermek de mümkün. E, CHP'li kadınlar kara çarşaf yırttılar haberi. Yani hani geriye dönüp bakmak vesaireden daha kolay gibi hatırlayacaksınız ne kadar oldu? Bir sene mi bir buçuk sene mi çarşaf açılı mı? Kadar CHP. olmadı bile. Olmadı mı o kadar bile? Doğrudan genel başkan düzeyinde çarşaflı üyeler kabul edilmişti. Çarşafa CHP rozet takılmıştı falan filan. Biz o zaman eğlenmiştik. Yani bu, bu partinin yapısı değil bir garip bir hal diyerek... Eğlence devam ediyor aslında bir yanıyla. Mersin'de halifeliğin kaldırılışının 86. yıl dönümü sebebiyle halifeliğin kaldırılması ve çarşaf nasıl bir bağıntı var onu bilmiyorum ama yaklaşık 100 kadın e, toplanmış ve kara çarşafları yırtarak Cumhuriyet'e sahip çıktıklarını söylemişler. Hilafet çarşafı zorunlu kılmıyor mu yani? E, cumhuriyet de e, yasağını zorunlu kılıyor herhalde. Yani çünkü Cumhuriyet'e sahip çıkmak için çarşaf yırtıldığına göre öyle bakılabilir. Yani şimdi çarşaf açılımı mı yoksa bu mu diye bakmak mümkün. Ve bir daha bakmak mümkün. Tabi Cumhuriyet kadınları çok iyi, e, harika. Ama bu çarşafla ilgili değil daha çok aslında katılım, demokrasi, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü gibi başka bağlantıları da var Cumhuriyet'in. Ki bu bağlantılar çarşafa göre görece doğrudan sayılabilecek bağlantılar. İzmir İl Kongresi'nde seçilen 48 kurultay delegesi içinde hiç kadın olmaması... CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Gülşen Koşanoğlu'nu isyan ettirdi diyor. Koşanoğlu yazın sıcakta, kışın soğukta kapı kapı gezerek o isteyen kadınlar yerel ve genel seçimde aday listelerinde yer almazken şimdi örgüt seçimlerinde bile görmezden geliniyor. Bırakın adaylı fotoğraf karelerinde bile yokuz dedi diyor. Ee, bilmem anlatabiliyor muyum derdim yoksa bu iki haber birbirine bağlayıp ne demek istediğimi anlatmalı mıyım ayrıca? Herhalde gerek olmayabilir yani... E... Çünkü e, mezunun aslında kaldırılmasının kutlanması da absürt bence. Ya onu ben anlayabiliyorum. <gülüyor> ya, anlayabiliyorum dediğim bunu önemsiyorsa, resmi ideoloji yıllardır bunu önemli bir vaka olarak anlattıysa hilafetin kaldırılması kutlanası bir şey olsun tamam ama bunun çarşafla nasıl bir bağlantısı var? Hilafet kalktığı için cumhuriyet <gülüyor> mi geldi? Ve evet. niye kadın odaylara yer açılmıyor? Asıl Kadınların sorusu... önünü kapatan çarşaf mıdır yoksa erkek egemen, geleneksel, muhafazakar, siyaset alanı mıdır falan diye böyle birkaç tane soru yan yana gelebilir. Bu sorulardan alacağımız cevaplar da demokrasi, hukuk devleti, anayasa vesaireye dair nasıl perspektif konulacağını da gösterebilir gibi düşünüyorum. Evet yani <gülüyor> şeyde bir halk partisinin ya da herhangi bir partinin... Meclis e, grubu toplantısında filan bakınca Allah muhafaza yani. Kara erkek kalabalığından bahsediyorum. bu tabii bir şey CHP böyle. dair değil dediğin gibi senin de AKP'de de böyle bütünüyle siyasetin olmadığı bir alan. Ama en azından hani e, 8 ay önce çarşaf açılımı, üzerine çarşaf yakımı, yırtımı ve üzerine hiçbir kadın varlığının olmadığı bir siyaset alanı. Yan yana geldiği zaman e, bir garip bir hal oluşuyor. Yani aslında anayasayla ilgili böyle bir durumun oluşmaması lazım. ...diye düşünüyorum. Hakikaten e, herhalde AKP'nin çoğunluk ve iktidar olarak... ...orta nokta aramak gibi bir var. Ama bunun yanında bu orta nokta dediğimiz şeyin tanımının da konulması... ...miktar muhalefetle bağlantılı. Dün mesela TBMM'deki bu kavgalar sırasında... ...Haşim Kılıç'ın açıklamaları üzerinden... ...yalan söylüyorsunuz diye fırladı bir AKP'li milletvekili ayağı. Ve şey demeye başladı. Ben bizzat e, CHP lideri Deniz Baykal'a... Tamam birlikte yapalım anayasayı siz getirin sizin taslak üzerinden tartışalım dedim. Hala taslak yok ortada diye bağırıyordu mesela. Eğer böyle bir şey kabul ediyorsa iktidar tarafı e, hızla bir taslak götürmek belki işi çözmez Kolay, ama kolaylaştırabilir. kolaylaştırabilir. Örnekin falan ama hani niyetler niyetler niyetler durumuna yine takılıp kalıyor olabiliriz. BBC küçülüyormuş bir de. Ee, gelecek yıl iki radyo istasyonu ve internet faaliyetlerinin yarısını kapatıyor olduğunu açıklamış. Ee, sebep daha çok e, Muhafazakar Parti'nin eleştirileriymiş kamu yayını ile ilgili hem bunun çok ciddi bir gider olması hem de özel televizyonların ve özel yayınların gelirlerine darbe vurdu iddiasıyla muhafazakarlar e, BBC küçültmek istiyorlar sendikalar e, sakına demiş greve çıkarız 600 kişinin işsiz kalması demek bu demişler e, NTV'nin haberi şu cümleyle bitiyor ki vay be dedim hakikaten e, cesur bitiriş İngiltere'de gelecek sene yapılacak seçimlerde muhafazakar Parti'nin iktidara gelmesi bekleniyor demiş. BBC de herhalde buna hazırlık yapıyor bu durumda bu haberde bununla bittiğine göre fakat BBC için bir çözüm önerim var tabii. Var mı? Evet. Ne yapsınlar? Lebedev satın olsun. <gülüyor> bir oligark. İngiltere'de iki gazeteden sonra bu bir pound etmez. Beş pound versin. Tabii olur mu olur mu? Özellikleri de muhafaza et. Tabii ki. Kram, kamusal da yayıncılığını da sürdürme garantisini vererek BBC özelleştirip tamamen Rus oligarklara vermekten yanayım. Ne diyorsun? Ya Bence mantıklı olur. Biz dün aslında haber merkezimizde uzun uzadıya tartıştık bu Independent'in el değiştirme durumunu. Aslında olumlu yanları olacağını, gazetenin artık daha fazla renkli sayfası olacağını, arka sayfasında güzel olacağını falan. Hayırlı gidişat bunların hepsi demokrasi belirtisi. Ukraynalı güzeller falan Tabi tabi Tabii tabii büyük mi? ihtimalle. Ee, yani bunları biz olumlu bulduk, olumladık. Ee, belki BBC'ye de böyle bir yeni kan gerekiyordur demiş çünkü BBC'de. Ya, çok para harcadığımız için çok fazla kanalda ee, açıkçası yayın kalitemiz düşük. Halbuki şimdi bunları kapattığımızda elimizdeki yayının kalitesini arttıracağız tabii. demiş. Ben de aynen içimden BBC tabii geçirmiştim. <gülüyor> BBC son sıralarda zaten sürekli bütün mesela bu beni yerle bir eden haberi özellikle işte Kürklü Fokların 1500 km kuzeye göç etmelerini hı hı. yüz binlerce yıldan beri yaşadıkları yeri gitmelerini e, biz bunu evet şey yapmıştık ama e, işte daha iklim değişikliğiyle de ilgili olabilir demiştik ama yanılmışız düzeltiyoruz daha henüz bu konudaki araştırmalar erken safhalarındaymış diye düzeltmesi de çok takdirle karşıladık yani. <gülüyor> Ağır e, boyun eğmiş durumda her türlü şeye BBC'de ne yapalım? O da onun kaderi. Ama Ruslar aldı mı? Yürür, yürür. Sivi yürür bence de. Evet kapatalım. Ha, son bir haber vereyim mi gerçekten? Son dakika çünkü bir de ayrıca. Felluce'den geliyor son dakika haberimiz. E, Felluce'de Anormal doğumların e, günde 2-3 vaka halinde olduğuna dair e, Anadolu Ajansı'ndan geçen bir haber. E, haber şunu söylüyor aslında doğrudan hastane kaynaklarına dayanarak yani e, 2004'teki ABD saldırısının ardından doğumların ciddi oranda patlama olarak 6 parmak, 8 parmak gibi durumlar bütün fiziksel anomalilerin evet. arttığını söylüyorlar BBC haberi. E, ve bir eve gitmişler mesela BBC işte. E, bu durumda olan çocukları olan aileyle görüşmek üzere mahalleden e, çocuk taşımaya başlamış insanlar. E, iki sebep söyleniyor. Birincisi Felluce'de ABD tarafından 2004'te kullanılan kimyasal silahlar ve ikincisi bu kimyasal silahların gücünü gösteren bir nokta. Çatışmalardan sonra e, yıkılan binaların molozlarının atılacak bir yer bulunamadığından nehre atılması ve halkın içme da buradan geçiyor olması. Bir de tabii o diplited uranium dedikleri işte seyretilmiş. Tabi o molozların içinde zaten yiyor. yerleşmiş olan tam da kimyasal e, ve radyoaktif Her silahlar. tüm silahlarında evet hepsinde. Galiba işgal iyi olmadı ya. ya Feluceliler açısından çok iyi olmamış. Üç küçük çocuklarının da beyin hasarı ya da felç görülen bir ailenin evine gitmiş muhabir en son. E, ardından da e, iki dakika içinde yan komşu eli ve ayaklarında altışar parmak olan çeşitli başka rahatsızlıkları olan kızını taşıyarak getirmiş mesela. İyi bir çıkış olmadı abi bu son dakika. İyi bir iş yapmadıklar ama en azından e, Türkiye'nin bu işin dışında kalmış olduğunu bir daha hatırlatmak için belki bunda da vesile evet, yapmak gerekiyor. Aynen öyle. Peki ben gene Miriam Machiavelli'nin e, Billur gibi sesine dönmek istiyorum. Bu sefer The Skylarks with Spokes Machiani ile birlikte bir kalabalık ortak grupla söylüyor telaffuz edebilecek miyim bilmiyorum Uilen Goan Abto adlı parçayla Meryem Makeba bir kez daha hepimizin kulaklarını şenlendirecek hepinize Günaydın günaydın günaydın 갔을 때